Seslendiren Rana Toka Giriş Kendine yardım edene Allah da yardım eder sözü geniş bir tecrübenin ürünüdür. Kendi kendine yardım etme ruhu birçok kimsenin gerçek gelişimini sağlamasının yanı sıra insanlardaki gayret ve kuvvetin kaynağını oluşturur. Sadece içerden gelen yardım insanların kendi kendine yardım etmesini sağlayabilir. İnsanlar başkaları tarafından gereğinden fazla yol gösterilmeye ve idare edilmeye mahkum edilirse hayatta yalnız kalırlar. En iyi müesseseler bile insana fiili bir yardımda bulunamaz. Bu müesseselerin yapacağı tek şey kendini yetiştirmek ve ferdi durumunu geliştirmek konularında kişiyi serbest bırakmak olacaktır. Fakat insanlar her devirde huzur ve mutluluklarını kendi davranışlarında aramak yerine, bu müesseselerde aramayı tercih etmişlerdir. Akıllıca düzenlenen kanunlar, insanların ancak fikri veya bedeni emeklerinin karşılığını görmelerine yardım eder. Fakat bir kanun ne kadar mükemmel olursa olsun bir tembeli çalışkan, bir müsrifi tutumlu ve bir sarhoju ayık yapamaz. Bu gibi reformlar sadece ferdi girişimle, ekonomiyle ve şahsi fedakarlıkla sağlanabilir. Hükümet bile kendini oluşturan fertlerden ibarettir. Hükümet, mensup olduğu milletten daha ileri bir seviyedeyse eninde sonunda milletin seviyesine inmeye mecburdur. Milletin seviyesinden daha aşağıda bulunan bir hükümetin milletin seviyesine çıkmak zorunda olduğu gibi. Su, bardağa konulduğunda kendi seviyesine nasıl ulaşıyorsa bunlar da birbirini dengelemek zorundadır. Bir milletin idare biçimi, Halkının asil veya cahil oluşuyla doğru orantılıdır. Medeniyet kendisini oluşturan kadın, erkek ve çocukların şahsi gelişmelerinden başka bir şey değildir. Bir milletin ilerlemesi veya çökmesi, fertlerin hangi yönde uğraş verdiğine bağlıdır. Toplumların yükselebilmesi için kanunları değiştirmek ve müesseseleri ıslah etmek yeterli değildir. Gelişim, insanların kendilerini ıslah etmesi ve yetiştirmeleri için onlara ne kadar fırsat tanındığına bağlıdır. Sosyal çöküntüler, insanın kötü hayatının topluma yansımasıdır. Her ne kadar biz bunları kanun eliyle yok etmeye çalışsak da, şahsi hayat ve karakterimiz düzeltilmedikçe bu sosyal çöküntüler değişik kostümler giyerek tekrar filizlenir. En büyük köle bir despot tarafından yönetilen değil, kendi manevi cehaletinin, menfaat peresliğinin ve ahlaksızlığının esiri olandır. Özgürlük sadece hükümete dayandıkça ne kadar değişiklik yapılırsa yapılsın, bir hayal perdesindeki şekillerin yer değiştirmesinden ileriye gidemez. Özgürlüğün sağlam temelleri ferdin karakteri üzerine dayanmalıdır. Bu aynı zamanda sosyal emniyet ve milli gelişmenin de garantisidir. Despotizm üzerine John Stuart Mill ne kadar doğru söylüyor? Altında ferdiyet bulunan despotizm bile yıkıcı değildir ve hangi isim altında kullanılırsa kullanılsın ferdiyeti mahveden de despotizmin kendisidir. Bu doktrin kısaca her şey halk için olacak fakat halk hiçbir şey yapmayacak ilkesini içerir. Şayet bu doktrine uyulacak olursa Topluluğun hür vicdanını yıkacak, şu veya bu şekilde bir despotizme zemin hazırlayacaktır. Sezarizm en kötü biçimiyle bir insan putperestliğidir. Sadece kuvvete tapınmaktır. Yalnız servete tapınmanın doğuracağı sonuçları doğurur. Halbuki milletler arasında kendi kendine yardım etme fikri daha sıhhatli bir doktrindir. Bu doktrin iyi uygulanırsa sezarizmden eser kalmaz. Milliyetçiliği de parlamento kanunlarını da bugünkü batıl inanışlar kısmına dahil edebiliriz. İrlanda'nın en ünlü vatanseverlerinden biri olan William Dargan'ın 1. Dublin Sanayi Sergisi'nin kapanışı nedeniyle söylediklerine bir göz atalım. İtiraf ederim ki egemenlik kelimesini ne zaman duysam kendi vatanımı ve vatandaşlarımı hatırlarım. Kavuşacağımız egemenlik için başka ülkelerden, şimdi aramızda bulunan bir takım büyüklerden yardım göreceğimize dair çok şey duydum. Bunlara herkes gibi ben de büyük önem veriyorum. Oysa endüstriyel egemenliğimizin bizim kendi çalışmamıza bağlı olduğunu her zaman hissettim ve bundan zevk duyarım. Şuna inanıyorum ki endüstri ve enerjimizi kullanma konusundaki dikkatli hareketlerimiz sayesinde biz hiçbir zaman şimdikinden daha parlak sonuçlar ve daha elverişli fırsatlar elde etmedik. Sabır, başarının en büyük garantisidir. Ama azimle yürürsek biz de diğer milletler gibi konfor ve mutluluğa kavuşacağız. Kendisinin konuşması burada bitiyor. Bütün milletler bugünkü durumlarını nesillerinin düşünce ve çalışmalarına borçludur. Her nesil kendisinden önceki neslin ortaya çıkardıklarına bir şeyler katarak, o işi yüksek seviyeye ulaştırmıştır. Tecrübeler gösteriyor ki başkalarının hayatı ve hareketi üzerinde en kuvvetli etki insanlardaki enerjik ferdiyettir. Okullar, akademiler ve kolejler buna kıyasla kültür bakımından sadece bir başlangıçtır. Bundan çok daha etkili olanı insanların toplu bulunduğu yerlerde her gün bize verilen hayat terbiyesidir. Özetle insanları hakiki disipline alıştırıp hayatın gerektirdiği bütün ödevleri ve işleri düzenli şekilde yapabilecek hale sokan her şey bu kategoriye dahildir. Bu öyle bir terbiyedir ki kitaplardan öğrenilemeyeceği gibi sadece edebi bir terbiye ile de elde edilemez. Büyük ilim, edebiyat ve sanat adamları hayatın belli bir sınıfına ve derecesine mensup kalmamışlardır. Bunlar kolejlerden geldikleri gibi çiftlikten de gelmişlerdir. Fakir kulübelerinde yetiştikleri gibi zengin konaklarda da yetişmişlerdir. Thomas Edwards ayakkabıcılık yapan bir bilgindir. Ayakkabıcılık mesleğini yaparken boş zamanlarında tabiatı inceleme imkanı bulmuş, hatta yengeçler üzerindeki incelemesine kendi ismi verilerek Praniza Edwardsi denmiştir. Bir demircinin oğlu olan Michael Faraday, 22 yaşına kadar çiftçilikle uğraşmıştır. Azimle çalışarak kendisini yetiştiren hocasından daha ünlü bir felsefe bilgini olmuştur. Shakespeare'in de orta halli bir aileden geldiği bilinmektedir. Babası bir kasaptı. Shakespeare'in de gençliğinde yün tarayıcılığı yaptığı tahmin edilmektedir. Gerçek ne olursa olsun o yalnız bir milletin değil, bütün beşeriyetin sanatçısıdır. Yazılarında denizi işleyen bir yazar, onun bir denizci olduğu kanaatine varır. Bir papaz, yazılarındaki hakimiyete dayanarak, onun bir kilise katibi olduğuna ihtimal verir. O çok dakik ve çok çalışkan bir insandı ve hayatı boyunca geniş tecrübeleriyle topladığı bilgi hazinesi, onun dünya üzerinde önemli bir rol oynamasına yardım etmiştir. Yevmiye ile çalışan işçi sınıfı, bize mühendis Brindley, denizler kâşifi Cook, şair Burns gibi güzide insanları kazandırmıştır. Bir elinde mala, cebinde kitap, Lincoln's Inn'in inşaatında çalışan Ben Johnson'la mühendis Edwards ve jeoloji bilgini millerle inşaat ve duvarcı ustaları ne kadar iftar etseler yeridir. Ünlü şair Keats bir eczacı ve Sir Humphrey Davy de bir eczacı çırağıydı ve kendisinden bahsederken bir gün şöyle demişti, ''Ben şimdi neysem bunu kendim yapmış bulunuyorum. Emin olun ki bunu gururumdan dolayı söylemiyorum. Kalbimin bütün samimiyetiyle söylüyorum.'' Aynı mütevazi kökten gelen milletvekilleri de vardır. Son zamana kadar Sunderland mebusu olan tanınmış armatörlerden Mr. Lindsay, rakipleri tarafından gerçekleşen bir eleştiriye cevap olarak, Seçmenlerine hayata hakkında ilginç bilgiler vermiştir. Anlattığına göre 14 yaşındayken yetim kalmış ve iş bulmak için Glasgow'dan Liverpool'a gideceği sırada vapur ücretini ödeyecek parası olmadığından vapurun kaptanıyla anlaşarak kömürlükte kömürleri ayıklama karşılığında Liverpool'a gidebilmişti. Liverpool'da 7 hafta işsiz dolaşmış, ambarlarda yatmış, bir gemide iş bulmuş, 19 yaşında bir çocuk olarak girdiği bu gemide ahlakının düzgünlüğü ve çalışkanlığı sayesinde yavaş yavaş ilerleyerek sonunda geminin süvariliğine kadar yükselmiştir. Mr. Lindsay bunları anlattıktan sonra şunu ilave etmiştir. Başarımın sebebi şaşmaz bir sabır, durmadan çalışma ve kendime yapılmasını istediğim şeyleri başkalarına yapmak. Prensibine dört elle sarılmamdandır. Bu örnekler şunu ispat eder ki kendini yükseltmek için insanın ödeyeceği bedel büyük ferdi gayret ve azimdir. Hangi meslekten olursa olsun başarı tembellikle elde edilemez. İnsanlar zengin ve yüksek sosyeteye mensup olarak doğmuş olsalar bile kazanacakları sağlam bir şöhret ancak ve ancak kendi gayretlerinin ürünü olabilir. İnsana babasından dönümlerle arazi kalabilir ama ilim ve irfan asla. Servet sahibi birisi başkalarına para vererek kendi işlerini yaptırabilir. Fakat onun kafasını kendi hesabına çalıştırma veya herhangi bir şahsi kültürü satın alma imkanına sahip değildir. İtiraf etmek gerekirse, herhangi bir işte başarılı olabilmek için temel şart azimli ve gayretli bir çalışmadır. Servet ve refah muhakkak ki insanın yüksek kültürü için gerekli şeyler değildir. Eğer böyle olsaydı, dünya bugünkü halini aşağı tabakalarda yetişen insanlara borçlu olmazdı. Kolay ve lüks bir hayat, insanlara çalışmayı veya güçlüklerle savaşmayı öğretemez. Her ne kadar yoksulluk bir talihsizlikse de, pekala bu talihsizlik kendi kendine yardımla mutluluğa çevrilebilir. Bacon der ki, öyle görünüyor ki insanlar ne kendi servetlerinin ne de kuvvetlerinin sınırlarını takdirden yoksun bulunurlar. Bunların birincisinden elde edeceklerinin daha fazlasını elde edeceklerine inanıyorlar, ikincisindense daha az ümitlidirler. Kendine güveni olmak ve fedakarlığa katlanmak, insana kendi sarnıcından içmesini, kendi tatlı ekmeğini yemesini ve kendi mesaisiyle hayatını kazanmayı öğretir. Bu suretle onun uhdesinde verilen iyi şeyleri dikkat ve itina ile yapmaya çalışır. Servet, insanı tembelliğe alıştırıcı yönüyle baştan çıkarıcı olmasına karşın, bunun cazibesine kapılmadan kendi çalışkanlığıyla topluma faydalı olanlar son derece takdire şayandır. 1. Bölüm Asilzadeler ve Çabaları Zengin ailelere mensup olanlar, barışçı sahalarda da kendilerini göstermişlerdir. Buna modern felsefenin babası olan Bacon'a örnek verebiliriz. Bilimde de Worcester, Covendish, Talbot ve Ross'u gösterebiliriz. Ross, lordlar arasında makineciliğin sembolüdür. Eğer bir lord olarak dünyaya gelmeseydi, muhakkak ki bir mucit olarak gelirdi. Makine hakkındaki bilgisi o kadar çoktur ki, onun lord olduğunu bilmeyen bir fabrikatör, kendisini usta başı olarak fabrikasına alma teklifinde bulunmuştu. Kendisinin yaptığı Ross Teleskobu şimdiye kadar yapılanların en mükemmelidir. Zengin tabakadan yetişen insanların genellikle politika ve edebiyat alanında kendilerini gösterdiklerine şahit oluruz. Sir Robert Peel de bunlardan biridir. Devamlı bir fikri çalışma kuvvetine sahipti. Parlamentoda geçirdiği 40 sene içinde çalışmalarının ürünü muazzam olmuştur. O çok olgun bir insandı ve bir şeyi yapmaya karar vermişse onu mükemmel şekilde yapardı. Müzakere edilecek konulara önceden hazırlanırdı. Kısacası Sir Robert Peel, pratik bir feraset, büyük bir azim sahibiydi. Söz konusu meseleleri yanılmaz bir el ve gözle istediği noktaya yönlendirmek gibi büyük bir meziyeti vardı. Onun koyduğu prensipler zamanla genişledi büyüdü. Yaşlılık enerjisini azaltacağına daha da olgunlaştırdı ve onu kemale erdirdi. Birçokları onu son derece ihtiyatlı zannederse de, o aynı terbiyeyi almış yaşıtları gibi felci olan ve ihtiyarlığı acınacak bir durum şekline sokan mazeretlere sarılmak gibi hatalara düşmekten kendini korumasını bilmiştir. Lord Brokem onun 60 yılı geçen çalışmaları hukuk, edebiyat, siyaset ve ilim sahalarına kadar yayılmış ve o sahalarda eşsiz başarılar sağlamıştır. Sir Samuel Ramili bir iş teklifi aldığında, o bu teklifi vakti olmadığından dolayı kabul etmemiş ve şunu söylemişti. Bu işi Brooklyn'a götürmelisiniz, öyle görünüyor ki onun her şeye vakti var. Sır şuydu, o bir dakikasını bile boşa geçirmezdi. Birçok insan yaşlanıp faal hayattan elini çekerek güçlükle hak edilmiş bir dinlenme için koltuğa kurulduğunda Lord Bruegham Işık Kanunu etrafında yeni seri araştırmalara girişmişti. Bu araştırmaların sonuçlarını Paris'te Londra'nın en yetkili bilim adamlarına bildirmişti. Lordlar kamerasında gerçekleşen siyasi ve hukuki tartışmalara da katılıyordu. Bir zamanlar Sidney Smith onu üç kuvvetlerken yapamayacağı işi tek başına yapabilecek bir kabiliyet olarak vasıflandırmıştı. Çalışmak Brugam için bir huy haline gelmişti. Bunun için önüne ne kadar iş çıkarsa hepsinin üstesinden gelir ve işleri mükemmel bir şekilde yapardı. Onun hakkında şöyle bir söz vardır. Eğer onun hayattaki mesleği ayakkabı boyacılığı olsaydı, İngiltere'nin en mükemmel ayakkabı boyacısı olmadan rahat edemezdi. Edward Bolver-Loyton Durmadan ve yılmadan çalışan kategorisindeki ender insanlardan biridir. Roman, şiir, dram, hatiplik ve politika alanlarında başarı göstermiştir. Günlük hayatta bu branşların hepsinde başarılı olmuş ve kendisini göstermiş insanlara rastlamak zordur. O, bu başarıları adım adım ve kolaylıkla omuz silkerek elde etmiş, vücuda getirdiği eserlerin mükemmel olmasını amaçlamıştır. Bolvar, başarılarını rahatı terk ederek elde ettiği için de ayrıca övülmeye değerdir. Ava gitmek, kulüplere devam etmek, operada sefa sürmek, gezilerde bulunmak ve sonra Taşra'daki konağa çekilip orada zengin içkilerden faydalanmak, seyahate çıkıp Paris'e, Roma'ya ve Viyana'ya gidip keyiflenmek. Zevk ehli ve para sahibi insanlar için bulunmaz nimetlerken, o gönüllü olarak kendisini bütün bunlardan mahrum ederek çalışmalarıyla baş başa kalmayı tercih etmiştir. İlk eseri Ayrıkotu ve Yaban Çiçekleri adlı şiiridir. Bu eserinde başarısız oldu. İkinci eseri bir romandı, Falkland. Bu da şiirlerin akıbetine uğradı. Sinirleri zayıf bir kimse bu başarısızlıklar karşısında yazı yazmayı bırakırdı. Fakat Bolvar yılmadı, başarılı olacağından emin bir şekilde çalışmayı sürdürdü. Durmadan çalışıyor, çok okuyor ve başarısızlıktan başarıya koşuyordu. Azimle ve sabırla çalışması meyvelerini vermişti. 30 yıllık edebi hayatında birçok başarılar elde ederek ne kadar sabırlı olduğunu göstermiştir. Başkalarından görülen yardım Hayat yolculuğunda başkalarından elde edilen yardımın da önemi büyüktür. Şair Wordsworth ne kadar doğru söylüyor? Şu aşağıdaki iki şey her ne kadar birbirine zıt gibi görünse de birlikte gitmek zorundadırlar. İnsan olarak başkalarına dayanmak ve kendisine dayanmak. İnsan olarak başkalarına inanmak ve kendisine inanmak. Genç olsun, yaşlı olsun birçok insan kültür ve terbiye konusundaki tecrübelerini başkalarına borçludur. Bu tarz bir hareket karşısında en iyi davranış Böyle bir yardımı memnuniyetle karşılamaktır. Alexis Tocqueville Annesi ve babasının aileleri saygın insanlardı. 20 yaşında kuvvetli aile nüfusu sayesinde Versay'a e hesap müfettişi tayin edildi. Bu görevi hak ederek kazanmadığını düşündüğünden hayatını kendi emeğiyle kazanmaya karar verdi. Bazıları buna delice bir karar diyebilirler fakat Tocqueville görevinden istifa ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere Fransa'dan ayrıldı. Bu seyahatin sonuçlarını Amerika'da Demokrasi adlı eserinde geniş bir şekilde ele aldı. Onun bu seyahati sırasındaki çalışkanlığı seyahat arkadaşı Gustave Beaumont tarafından şu satırlarla anlatılır. Onun yaratılışı tembelliğe düşmandı. Gerek seyahat boyunca gerek dinlenme sırasında zihni hiç durmadan çalışırdı. Onun için en kötü gün kaybedilmiş yahut boş geçirilmiş gündür. En küçük zamanı bile kaybetmek onu çok rahatsız ederdi. Tocqueville, arkadaşlarının kendisine olan maddi manevi yardımlarından dolayı onlara minnettar olduğunu sık sık tekrarlamıştır. Çalışmalarında huzurlu bir ortam sağlayan eşi Mary'e çok şey borçlu olduğunu da itiraf etmiştir. ile göre asil ruhlu bir kadın kocasının karakterini hissedilmeden yükselteceği gibi adi yaradılışlı bir kadın da hiç şüphe yok ki onu alçaltır. İkinci Bölüm Endüstri Liderleri ve Mucitler İngilizlerin önemli özelliklerinden biri de onlardaki endüstri ruhudur. Bu ruh İngiliz İmparatorluğu'nun endüstriyel büyüklüğünün temelini atmıştır. Milletin gelişmesi fertlerin serbest enerjisinin bir sonucudur. Bu sonucun elde edilmesinde tarlada çalışan, ev aletleri üreten, makinalar yapan, kitaplar yazan ve sanat eseri yaratan insanların el ve zihin çalışmalarının büyük yardımı olmuştur. Yine bu ruh, Milletin hayali prensibini şekillendirmekle kalmayıp onun kurtarıcısı ve yardımcısı da olmuştur. Kendini işe vermek ferdi nasıl yetiştirirse devletin de disiplinini meydana getirir. Bir şaire göre Allah çalışma ile zahmeti cennete giden yolun üstüne koymuştur. İnsanlar için kendi emeğiyle kazanılan ekmekten daha tatlı bir şey yoktur. Çalışma yalnız bir lüzum ve görev değil bir rahmettir. Medeniyetimizin temelini atanlar Toplumlara servet ve kuvvet sağlayan büyük icatlar mütevazi sınıflara mensup insanlar sayesinde gerçekleşmiştir. Dünyanın en büyük endüstrilerini de bu insanlar kurmuştur. Çok gerekli bir eşyayı veya konforu da onlara borçluyuz. Dünyadaki bütün insanlar bu icatlar sayesinde mutlu olmuş ve bunların getirdikleriyle insanların hayat kalitesi yükselmiştir. Buhar makinesi fikri yüzyıllarca önce doğmuştur. Bu da diğer buluşlar gibi tecrübelerin gelecek kuraklara aktarılmasıyla adım adım gerçekleşmiştir. Bununla birlikte buhar makinesi, teori sınırlarını aşıp pratik makineslerin eline geçinceye kadar hiçbir şey değildi. Sabır ve sebata dayanan uzun araştırmalarla karşılaşılan güçlüklerin endüstri tarafından yenilmesi ne kadar da asil bir hikayedir. Bütün bu başarılar insandaki kendi kendine yardım hazinesinin bir ürünüdür. Bu abidenin etrafında askeri mühendis Savary'i, Dortmundlu demirci Newcomen'i ve hepsinin üstünde James Watt'ı görürüz. James Watt'ın Başarıları Daha küçükken ilmi oyuncaklarında buldu. Babasının marangoz dükkanındaki ölçü aletleri onu astronomi öğrenmeye teşvik etti. Fakat sağlığı yerinde olmadığı için fizyolojinin sırlarını araştırmayı daha uygun buldu. Köyde tek başına yaptığı gezintilerde bitkiler ve tarih üzerinde çalıştı. Matematik aletleri imalatçılığına devam ettiği sırada ork yapımı teklifi aldı. Müzik kulağı olmamasına rağmen müzik dersleri alarak aleti yapmayı başardı. Bunun gibi Glasgow Üniversitesi'ne ait olup Newcomen tarafından yapılmış küçük bir buhar makinesinin tamiri için geldiklerinde derhal oturup hararet ve buharla ilgili bilgileri öğrenmeye başladı. Aynı zamanda makine ilmine ve inşa sanatına ait bilgilerini de artırdı. Bu çalışmalarının sonucunda buhar makinesi ortaya çıktı. Ona cesaret verecek arkadaşlardan yoksun olarak tam 10 yıl buluşuyla uğraştı. Bu zaman zarfında ailesinin ekmek parasını karşılamak için gudratlar yapıp satıyor, inşaat duvarlarını ölçüyor, yol inşaatını kontrol, kanal inşaatına nezaret ediyor ve çeşitli müzik aletleri satıyordu. Nihayet günün birinde endüstri liderlerinden kendine layık tanınmış bir ortak bulabildi. Birminghamlı Matthew Bolton. Bolton becerikli, enerjik ve geleceği gören biriydi. Buhar makinesini çalışır bir kuvvet halinde toplumun kullanımına sunmak işini o üzerine aldı. Buhar makinesinin faydaları Buhar makinesi geçirdiği eklemeler ve onarımlarla bir fabrikanın bütün ihtiyaçlarını karşılar hale geldi. Makineleri çekmek, gemileri yürütmek, buğday öğütmek, kitap basmak, para basmak, çekiç dövmek, demir işlemek, kısacası kuvvete ihtiyaç olan bütün işlerin yapılması, bu makinenin sayesindedir. Rekabetin faydaları Endüstrinin ihtiyaçları ortaya çıktıkça mucitlerin kabiliyetleri kamçılanır ve aynı fikir birçok insanda belirir. Buhar makinesi elektrikli telgraf ve diğerlerinde olduğu gibi. Birçok mucit icat üzerinde çalışırsa da icada son noktayı usta beyinler koyar. Aynı icat üzerinde çalışan diğer mucitler kendi yaptıklarının boşa gittiğini düşünerek, Usta beyinleri kıskanırlar ve onları eleştirirler. Nitekim Watt, Stephenson ve Arkwright gibi mucitler şöhretlerini ve haklarını çoğu zaman savunmaya mecbur kalmışlardır. Richard Arkwright, 1732 yılında Preston'da doğdu. 13 çocuklu fakir bir ailenin en küçüğüydü. Okula gitmeden kendi kendini yetiştirdi. Yazıyı bile zorlukla yazıyordu. Çocukluğunda bir berberin yanında çıraklık yaptı. Sanatı öğrendikten sonra Baltında bir yeraltı mahseninde kendi iş yerini açtı ve şu tabele yazdı. Yeraltı berberine gelin, sizi bir peniye tıraş eder. Diğer berberler müşterilerini kaybetmeye başlayınca onlar da tarifeyi indirdiler. Bu sefer Akright fiyatı yarım peniye indirip birkaç yıl çalıştıktan sonra yeraltı mahsenini terk ederek takma saç ticaretine başladı. Akright yapacağı peruklar için saç toplamaya çıktı. O sıralarda kadınların panayırlarda saçlarını göstermeleri Akright'ın ekmeğine yağ sürmüştü. O aynı zamanda kimyevi saç boyası üzerinde de çalışıyordu. Bu işten kar etmesine rağmen yalnızca ekmek parasını çıkartabiliyordu. Peruk takma modası değişince peruk imalatçıları zor duruma düştüler. Akright da zor duruma düşenlerdendi. Ne yapmalıydı? Bu dönemde bazı kimseler dokuma tezgahı işiyle uğraşıyordu. O da boş zamanlarında devir daim makinesi üzerinde çalışmaya başladı. Bunda başarılı olunursa bunu dokuma makinesine uyarlamak kolay olurdu. Tecrübelerine aşırı güvenmesi ve asıl işini geri planda bıraktığından biriktirdiği az parayı da kaybetti. Kocasının bu yöndeki çalışmalarına hayal gözüyle bakan, bunları zaman ve para kaybı olarak değerlendiren karısı, Ackright'ın yaptığı modelleri parçalayıp ortadan kaldırdı. Ackright inatçı bir insandı. Karısının bu hareketine çok sinirlendi ve onu boşadı. <gülüyor> Ülke içindeki seyahatleri sırasında Warrington kasabasında Kay adında bir saatçi ile tanıştı ve Kay devir daim makinesinin bazı parçalarını imal ederek ona yardım etti. Hatta Ackright'ın merdane ile dokuma prensibini bu saatçiden aldığı söylenir. O Preston'daki Free Grammar School adındaki okulun bir salonunda makinesiyle ilgili çalışmaya başladı. Bu arada kasabada seçim yapıldı. Uckwright'ın desteklediği general seçimi kazanmıştı. El emeğiyle çalışan insanların bulunduğu kasabada makinesini halka göstermenin faydasız olduğunu anlayan Uckwright modelini Nottingham'a götürdü. Burada maddi yardım sağlamak üzere bankerlere başvurma fırsatını da yakalamıştı. Bankerlerden bir tanesi icadın önemini kavradı ve ortaklığı kabul etti. Artık başarı ve servet yolu açılmış oluyordu. Aynı yıl Watt da buhar makinesinin patentini almıştı. İlk önce Nottingham'da atlarla çalışan bir pamuk fabrikası kuruldu. Daha sonra Cranford'da suyla çalışan fabrika kurdular. Bundan dolayı dokuma makinesine su çerçevesi adı verildi. Emekler sonuç veriyor. Akright makinesine yeni ilaveler yaparak makineyi para kazandıracak hale getirmişti fakat başarıya çok çalışarak ulaştı. İcat başarısını göstermeye başlayınca Cornish madencileri Boulton'la Watt'ın icat ettikleri buhar makinesini yok etmeyi düşünmeye başladılar. O kadar ki Akright'ı işçi düşmanı ilan etmişlerdi. Lancashire halkı piyasanın en güzel malı olmasına rağmen onun çıkardığı kumaşları boykot etmekle kalmayıp Charlie civarındaki fabrikayı da yıktılar. Hatta makinesini kullanmak için ona patent hakkı ödemekten kaçanıldı. Ve mahkemelerde süründürülmek istendi. Patenti bile iptal edildi. Mahkemeden sonra kendisine muhalefet edenlerin kaldıkları otelin önünden geçerken birisi yüksek sesle şöyle bağırdı. Nihayet eski berberin hakkından geldik. O soğukkanlı bir cevap verdi. Sararı yok, hepinizi tıraş edecek bir usturan var. Bu olaydan sonra yılmadan çalışmalarına devam eden Akright, Lancashire, Derbyshire ve Nivlanak'ta yeni tesisler kurdu. Bankerla olan ortaklık sözleşmesi sona erince, Cromford'daki fabrikada ona kaldı ve ürettiği mallar o kadar güzeldi ki, Kısa sürede bu endüstriyi tamamıyla kendi kontrolünü almaya, fiyatları istediği gibi belirlemeye başladı. Uckwright'ın iş adamı olarak da deha derecesine yaklaşan bir yeteneği vardı. Sabah 4'ten akşam 9'a kadar çalıştığı günler oluyordu. 50 yaşına geldiğinde gramer öğrenmeye ve imlasını ilerletmeye başladı. Onun için ektiği tohumların meyvelerini alma zamanı gelmişti. Dokuma makinesini icat edişinden 8 yıl sonra halkın takdirini kazanarak Kompluk Yüksek Valilik makamına seçildi. Ardından 2. George ona şövalyelik rütbesi verdi. Eski berber şimdi sör olmuştu. 1792'de öldü. Uckroyd, İngiltere'de modern fabrika sisteminin kurucusu olmuş ve bu endüstri kolu sayesinde hem halkına hem de diğer insanlara yüksek servetler sağlamıştır. Peel Ailesi Robert Peel, Blackburn civarındaki Hall House çiftliğinde bir yanaşmaydı. Bir süre sonra şehirdeki Pisklone mahallesine taşındı. Zamanla erkek ve kız birçok çocuğu olmuştu. Çoğalan masrafları karşılamak zorlaşıyordu. Blackburn tarafındaki arazi verimsiz olduğundan Peel buralarda endüstri açısından bir gelecek göremedi. Bununla beraber yıllardır Blackburn Graze adı verilen bir çeşit bez el tezgahlarında dokunuyordu. O zamanlar adet olduğu üzere toprakla uğraşanlar boş vakitlerinde elle bez dokurdu. Peel de bu adete uyarak dokuma işleriyle uğraşmaya başladı. Çalışkanlığı ve dürüstlüğü sayesinde işini ilerletti. İşten de anladığı için son zamanlarda icat edilen, adına Carding Cylinder denilen bir nevi tarama makinesini ilk kullananlardan oldu. Fakat onun çok önem verdiği şeyi, o sıralarda bilinmeyen baskı makinesiyle kumaş imali fikrini evinde gizlice yapıyordu. Tezgahta dokunan kumaş aileden bir kadın tarafından ütüleniyordu. Pil, sahanlarından birinin üstünde bir resim çizdikten sonra bunu boyayarak kumaşın üstüne tersine bastırdı. Çiftlik binasının yakınlarında bir kulübede kumaş parlatma makinesi olan bir kadın yaşıyordu. Pil, boyalı sahanı kadının parlatma makinesinden geçirince çizdiği resim kumaşın üzerinde olduğu gibi çıkmıştı. Böylece emprime tekniğini bulmuş oldu. Bu yöntemle ürettiği ilk kumaşın üzerinde maydanoz yaprakları bulunuyordu. O günden sonra civarda o maydanoz pil diye anılmaya başlandı. Kazandığı bu başarılardan sonra Robert Peel, çiftliğini bırakarak Blackburn'den 2 mil uzaktaki köyüne taşınarak bu işle meşgul olmaya başladı. Çocukları büyüyünce müessese birçok kola ayrılmış ve her biri endüstri hareketinin birer merkezi haline gelmişti. Pek çok işçinin ekmek kapısı olmuştu. Oğlu Sir Robert babasından şu cümlelerle bahseder. Babam şüphe yok ki ailemizin kurucusudur. O milli bakımdan ticari zenginliğin önemini o kadar isabetle takdir etmiştir ki sık sık şu kanaati tekrar ederdi. Mukayese edilirse görülür ki fertlerin ticaretten elde edecekleri kazanç milli kazanç yanında çok küçük kalır. Aileden baron rütbesini ilk alan Sir Robert Peale, aynı firmanın ikinci başkanı olup babasının bütün iş adamı niteliklerini, kabiliyetlerini ve çalışkanlığını miras almıştı. Robert 20 yaşındayken babasından öğrenip emprime ticaretini kendi başına yapmayı başardı. Amcaları bu girişiminde onu desteklediler ancak aralarında toplayabildikleri bütün para 500 İngiliz sterliniydi. Çok genç olmasına karşın Robert Peel bu konuda bilgisini ortaya koyarak hakkında söylenen o genç omuzları üzerinde filozof bir baş taşıyor sözünün doğruluğunu kanıtlamıştır. Bury kasabası civarında yıkık bir un değirmeniyle içinde bulunduğu tarlayı gayet ucuz bir fiyatla satın aldılar. Burada tahtadan birkaç baraka inşa ettiler. 1770'te işe başladılar. Birkaç yıl sonra da bu fabrikaya dokuma tezgahı eklendi. Büyük enerji ile çalışkanlığın, pratik olgunluk ve ticaret kabiliyetinin birleşmesi o dönemdeki pamuk dokumacılığı yapanlarda çok az bulunan sıfatlardı. Onun sağlam bir kafası ve mantığı vardı. Kısacası Akright pamuk dokumacılığında neyse Robert Peel de pamuk emrimeciliğinde oydu. Ürettiği malların kalitesi sayesinde piyasaya hakim oldu ve itibar kazandı. Burry kasabası refaha kavuştuğu gibi çevresindeki kasabalar da büyük kazanç sağladı. Sir Peel bütün yeni icatların ve yöntemlerin değerini takdir eden ve onların takibinden zevk alan biriydi. Örneğin kumaşın beyaz kalacak kısımlarına bir çeşit çiriş sürdürüyordu. Bu tekniğe resist work deniyordu. Bunun üzerinde birkaç yıl çalışan pil, çirişin kumaş üstündeki etkisini mükemmel bir hale getirmişti. Bu sistemle yapılan emprimeler, Böri fabrikasını ülkenin en ünlü fabrikası haline getirdi. Aynı ruh ve aile fertleri tarafından ülkenin birçok yerinde yeni fabrikalar kuruldu. Bu tesisler sahiplerine büyük servetler sağlamakla birlikte pamuk endüstri dünyası için örneklik vazifesi yanında çok başarılı uzmanlar yetiştirmiştir. Jakart ve Hayatı İnsan ne kadar yoksul olursa olsun çalışkanlığı sayesinde bir ülkenin endüstri hayatında birçok değişiklik yapabilir. Jakart'ın hayatı bunun güzel bir örneğidir. Jakart'ın anne ve babası Lyons şehrinde en ağır işlerde çalışıyordu. Ailesi fakir olduğu için çocuklarına öğrenim olanağı sağlayamadılar. Jakart, sanat öğrenecek yaşa geldiğinde onu bir kitap mücellidinin yanına çırak verdiler. Firmanın muhasebecisi ona matematik dersleri verdi. Onun makine üzerindeki dikkat çeken yeteneğini gören yaşlı katip, Jakart'ın babasıyla konuşarak oğlunu başka bir sanata vermesini tavsiye etti. Babası da bu tavsiyeye uyarak oğlunu bir bıçakçının yanına çırak verdi. Fakat ustası ona çok kötü davranıyordu. Zavallı çocuk işinden ayrılmak zorunda kaldı. İlk Deneyimler Bir süre sonra annesiyle babası öldü. Bu olay onun için zor günlerin habercisiydi. Babasından kalan iki tezgah kullanarak iplik eğirmeye başladı. Fakat tezgah çok eksikti. Eksikleri gidermek ve tezgaha yeni şeyler eklemek gerekiyordu. Yenilikler için kendisini o kadar işine verdi ki iplik eğirmek aklına bile gelmiyordu. Bu çabalar ona maddi kazanç sağlamıyor, aksine para harcamasına neden oluyordu. Nihayet bir gün parasız kalınca borçlarını ödemek için tezgahlarını sattı. Üstelik yeni evlendiği için omuzlarındaki yük çok fazlaydı. Hiç parası kalmayınca alacaklıları susturmak için yaşadığı kulübeyi de sattı. Kendine iş aramasına rağmen nereye başvurduysa ona kimse iş vermedi. Zira çevresinde hayali icatlarla vakit geçiren bir serseri olarak tanınıyordu. Sonunda Brest şehrinde bir şapkacının yanında iş buldu. Jacquard burada hasır şapka yapıyor, aldığı az miktardaki ücretle yaşama savaşı veriyordu. Bundan sonra uzun yıllar ne yaptığını kimse bilmez. Ama onun bu dönemde resimli kumaş üretiminde kullanılan tezgaha geliştirdiği sanılır. Zira 1790'da bu tezgah bir hayli gelişmiş olarak ortaya çıktı. Bu makine kullanılmaya başladıktan 10 yıl sonra Lyons'da 4000 iş yeri bu makineyi kullanıyordu. Jacquard'ın bu çalışmaları Fransız İhtilali'nin patlak vermesiyle yavaşladı. Zira onun Lyons gönüllüleri arasında Konvention ordusuna karşı savaştığını görürüz. Bunlar şehri ele geçirince Jakart buradan kaçarak Ryan ordusuna katıldı ve burada çavuşluğa kadar yükseldi. Fakat oğlunun yanında vurulup ölmesiyle Lyons'daki karısının yanına döndü. Karısıyla birlikte hasır şapka yapmaya başladıysa da fazla para kazanamadığından tekrar iş aramak zorunda kaldı. Zeki bir fabrikacının yanında iş buldu. Gündüzleri burada çalışıyor, geceleri de icatlarıyla uğraşıyordu. Bu çalışmaları sırasında resimli kumaş imal eden makinede bazı yenilikler yapma fikrini patronuna söyledi. Patronu onun fikirlerini takdir ederek boş zamanlarında icatlarını geliştirmesi için ona para verdi. Madalya kazanan makine Jacquard 3 aylık bir çalışmadan sonra o zamana kadar elle çalıştırılan tezgah yerine bir makine icat etti. Bu makine 1801'de Paris Milli Sanayi Sergisi'nde bronz madalya kazandı. Ayrıca zamanın sanayi bakanı onu Lyons'ta ziyaret ederek icat ettiği bu makineden dolayı onu tebrik etti. Bir yıl sonra Londra'daki Society of Arts, balık ağı ve gemiler için boarding netting makinesi yapana ödül vaat ediyordu. Birlikte çalıştığı patronu ona yardım etti, Jakart 3 aylık bir çalışmadan sonra icadını tamamladı. İmparatorun huzurunda, Jakarta'nın bu başarısını öğrenen vali onu yanına çağırarak kendisinden gerekli açıklamaları dinleyip bu konuda hazırladığı raporu imparatora sundu. Jakarta icat ettiği makineyle birlikte Paris'e gönderildi ve imparatorun huzuruna çıktı. İki saat süren görüşmede imparator ona iltifatta bulunmuş konuşmasına ve fikirlerini açıklamasına izin vermişti. Bu görüşmeden sonra kendisine Paris'teki konservatuarda bir daire ayrılmış, burada otururken konservatuardaki aletleri kullanmasına yetki verilmiş, yaşaması için de kendisine ayrıca uygun bir maaş bağlanmıştı. Vucasson'dan ilhamlar. Konservatuara yerleşen Jackert, ıslah etmeyi başardığı tezgahın detaylarını tamamlamaya koyulmuş, birçok imkan içeren bu konservatuarda makine parçalarını incelemiştir. Onun en çok dikkatini çeken makinelerden biri Wukenson'un çiçekli ipek dokuma yapan otomasyon tezgahıdır. Wukenson'un icat özelliği o kadar kuvvetliydi ki onda adeta bir aşk halini almıştı. İnsan şair doğar, şair yapılamaz sözü sanki onun için söylenmişti. Gerçi o da başarısını diğerleri gibi kültüre ve tesadüflere borçluysa da yeni makine kombinasyonları bulmayı ve bunları çalışır hale getirmeyi sırf kendi zevkini gidermek için bir vasıta olarak kullanmıştır. Uzun süredir saatin hareketlerini seyrediyor ve bundan sonuç çıkartmaya çalışıyordu. Konuyla o kadar ilgilenmişti ki aylar sonra Escapement ilkesini keşfetmeyi başardı. Bu icattan sonra makine icadı konusunda çalışmaya başladı. Yaptığı bazı kaba aletlerle tahtadan bir saat imal etti. Saat imalinden sonra bir kilise minyatürü oluşturdu. Bu minyatürde melekler kanat açmıştı, papazlar da dua hareketleri yapıyordu. Planlarını hazırladığı diğer bazı otomatları üretmek için de anatomi, müzik ve makine dersleri almaya başladı ve yıllarca bunlar üzerinde çalıştı. Daha sonra bir ördek yaptı. Bu ördek en iyi icatlardan biriydi. Yüzüyor, dalıyor, su içiyor ve gerçek ördek gibi sesler çıkartıyordu. Ördekten sonra bir yılan icat etti. Bu yılan özellikle Kleopatra piyesinde çok işe yaramıştı. Kleopatra rolündeki aktristin koynunda gerçek bir yılan gibi ses çıkartıyor ve kayıyordu. Bu başarılarından sonra Kardinal onu Fransa'nın ipek Sanayi Müfettişliğine tayin etti. Vucasson'un Ölümü Uzun süren bir hastalıktan sonra 1782'de Vucasson öldü. İcat ettiği makine koleksiyonunu bir vasiyetname ile Fransa Kraliçesine bıraktı. Maalesef makinelerin kıymeti yeterince anlaşılamadığından kısa süre sonra ihmale uğrayarak dağılıp gitti. Vucasson'un makinesinin dikkat çeken en önemli yönlerinden biri delikli bir silindir olmuştur. Bu silindir dönmeye başladığı zaman Üstündeki delikler bazı iğnelerin hareketlerini düzenliyor ve atkıdaki iplikleri birbirinden ayırıyor ve desenin aynısını çıkarıyordu. Jacquard, gerçek bir mucit dehasıyla kendi makinesini geliştirmek için bir ay içinde dokuma makinesini tamamladı. Vucasso'nun silindirine bir mukava parçası ekledi, atkıdaki iplikler bu deliklerden geçerek dokuma makinesine ulaşıyordu. Makinede bulunan bir parça da, İşçiye atacağı mekiğin rengini gösteriyordu. Bu parçalar sayesinde mekik kullananla desenleri düzenleyen işçilere ihtiyaç kalmamış, bunları makine kendiliğinden yapmaya başlamıştı. Jacquard bu yeni makineyle ilk defa işlediği zengin bir kaliteli kumaşı İmparatoriçe Josefine'e takdim etti. Bundan memnun kalan Napolyon, usta işçilere Jakart'ın tezgahının aynısından yapmalarını talimat verdi ve birçok tezgah imal edildi. Jakart daha sonra tekrar Lyons'a döndü. Yeniliğe karşı isyan Lyons'ta Jakart'a hemşerileri tarafından adeta bir düşman gözüyle bakılıyordu. İşçiler bu yeni tezgahın sanatlarını baltalayacağını sanıyorlar ve işsiz kalacaklarından korkuyorlardı. Plas de Teru meydanında yapılan büyük bir mitingde makinelerin zarara uğratılması kararlaştırıldıysa da Önlem alınması üzerine başarılı olunamamıştır. Fakat Jakart lanetlenmiş ve sembolik olarak asılmıştır. Heyecan yatıştırılmaya çalışılmışsa da halk onu affetmedi. Sonunda çoğunluğunu işçilerin oluşturduğu bir grup Jakart'ın tezgahlarından birini söküp meydanda parçaladı. Bu kargaşa ortamında galeana gelen halk Jakart'ı yakalayıp rıhtım üstünde sürükledi fakat yine kurtarıldı. Nihayet yola geliyorlar. Bazı İngiliz fabrikatörleri, Jacquard'a İngiltere'ye yerleşmesini teklif ettilerse de, onun vatanseverliği buna engel oldu. İngiliz fabrikatörleri onun tezgahını kullanmaya başlayınca, bu pazardan silineceğini anlayan Lyons, Jacquard'ın tezgahını kullanmaya başladı. Çok geçmeden Jacquard'ın makinesi, dokuma sanayinin bütün şubelerinde yerini aldı. Alınan sonuçlar işçilerin korku ve endişelerinin ne kadar yersiz olduğunu göstermiştir. Jakart'ın tezgahı işçi sayısını azaltmadığı gibi işçi sayısını 10 kat arttırmıştı. Halkın takdiri Bu gelişmelerden sonra Jakart'ın hayatı barış ve sükunet içinde geçmiştir. Bir zamanlar onu suda boğmak üzere götüren işçiler doğum yıl dönümünde onu omuzlarında taşımak istedi. Fakat o çok mütevazi bir insandı, buna izin vermedi. Lyon Belediye Meclisi, mahalli endüstrinin gelişmesi için dokuma makinesinin geliştirilmesini Jakart'tan rica etti. Bu teklifi kabul etti. 60 yaşında ömrünün son zamanlarını geçirmek üzere babasının doğum yerine yerleşti. Burada Légion de Onur nişanını aldı ve 1834'te hayata gözlerini yumdu. Onun anısına bir heykel dikildi. Ama akrabaları yoksulluk içinde hayatlarını sürdürmüşlerdi. Ölümünden 20 yıl sonra iki yeğeni o kadar fakirleşmişti ki amcalarına verilen madalyayı birkaç yüz franga satmaya mecbur olmuşlardı. Bir Fransız yazarı şöyle der, işte ihtişamının büyük kısmını borçlu olduğu insana karşı Lyons'un gösterdiği şükran. Gayret ve Sabır Şans çoğu zaman körlükle itham edilmişse de insanlar kadar kör değildir. Yine şans rüzgarlarının ve dalgaların en iyi gemicilere yardım ettiği söylenmekteyse de çoğu zaman başkalarının yardımcısı olmuştur. Başarılı olmak için dahi olmak gerekmez. En büyük insanlar deha kuvvetine en az inananlar arasından çıkmıştır. Newton'a buluşlarını nasıl gerçekleştirildiği sorulduğunda daima sabrederek ve düşünerek diye cevaplamıştır. Ve şöyle ekler. Konuyu her zaman göz önünde tutarım. Sonra da şafağın yavaş yavaş aydınlığa çevrilmesini sabırla beklerim. Kimya bilgini Dalton, hakkında kullanılan dahi sıfatını reddederek başarılarının sade bir çalışma ve çok araştırmanın ürünü olduğunu söyler. En basit şeylerde bile devamlı çalışmanın hayret verici sonuçları olur. Örneğin keman çalmak basittir fakat uzun ve sürekli çalışma ister. Gardini'ye bir genç keman çalmayı ne kadar sürede öğrenebileceğini sorduğunda günde 12 saat çalışarak tam 20 yıl çalışman gerekir cevabını almıştır. Tiyatrodaki bir figüran bile çok para kazandırmayan mesleğinde parlayabilmek için yıllarca çalışmaya mecburdur. Walter Scott Onun hayret verici çalışma gücü bir avukatın yazanesinde en ileri seviyeye ulaşmıştır. Yıllarca süren yazıhane katipliği sırasında gündüzleri kopya çıkartırken geceleri bol bol kitaba kurdu. Ofis disiplinine alışmış olduğundan, düzenli çalışma tarzı işine yarıyordu. Kopya ettiği kitaplardan kazandığı parayla birçok kitap satın aldı. Daha sonra Edinburgh'a giderek ağır ceza mahkemesinde katip olarak çalıştı. Edebiyat benim direğim olmalıdır, koltuk değneğim değil, düşüncesiyle hareket etmiştir. Onun başarılı olmasının bir nedeni de işlerinde çok dakik olmasıdır. O sabahları saat beşte kalkar, Ocağını yakar, tıraş olur, giyinir ve saat 6'da masanın başına geçerdi. Masanın üstündeki kağıtlar önceden düzenli şekilde hazırlanmış, referans kitapları yerde ve masanın çevresinde sıralanmıştır. Ailesi saat 9'da kahvaltı yaparken o kendi tabiriyle bir günlük işin boynunu kırmıştır. Engin kültürüne rağmen hayatım boyunca bilgisizliğim yüzünden mesleğimde birçok engellerle karşılaştım diyerek gerçek bir tevazu göstermiştir. Üçüncü Bölüm Yardımlar ve Tesadüfler Hayatta büyük başarıların elde edilmesinde tesadüfün çok az payı vardır. Bazen atılganlık, mesut isabet dedikleri sonucu alabilirse de en güvenli yol çalışma ve sabır yoludur. Büyük insanlar ayrıntılardan nefret edenler değil, o ayrıntılar üzerinde dikkatle çalışabilenlerdir. Ünlü ressam Nicholas Pussin'e göre, yaptığın her işi en iyi şekilde yapmaya gayret et. Arkadaşı ona İtalyan ressamları arasındaki bu büyük şöhreti nasıl yakaladığını sorduğunda Pussin şöyle cevap verir. Çünkü ben hiçbir şeyi ihmal etmedim. Tesadüfün çoğunlukla deha sayesinde dikkatle geliştirilmiş fırsatlar olduğu ortaya çıkar. Mesela Newton'un üzerine düşen elma tesadüf olarak görülse de icadın Newton'un dikkat ve yorulmak bilmeyen dehasının bir eseri olduğu açıktır. İnsanlar arasındaki en önemli farklardan birisi dikkattir. Dikkatsiz bir insan için Rus atasözü der ki Ormanda yürür ve yakılacak ağaç göremez. Gözleri önünde asılı duran bir ağırlığın ölçülü bir hareketle gidip geldiğini Galileo'dan önce birçok insan görmüştür. Fakat bu gerçeğin değerini ilk önce anlayan o olmuştur. Pisa Katedrali'nin çatısına içi gaz yağ dolu bir lamba asmışlar. Lambanın sağa sola sallandığını gören Galileo bunu dikkatle incelemiş. Bunu zamanı ölçmekte kullanmayı düşünmüş. Fakat... Pendulum'u bulmak için tam 50 yıl çalışmıştır. Bu buluşun zamanı ölçmek ve astronomi hesapları yapmaktaki önemi çok büyüktür. Aynı zamanda Galileo, Hollandalı bir gözlükçünün Kont Morris'e uzak mesafeleri yakın gösteren bir alet hediye ettiğini öğrendi. Bu fikirden ilhamla o sonunda teleskobu bulmuştur. Bu buluş modern astronominin başlangıcı olmuştur. Şövalye rütbesiyle ödüllendirilen Sir Samuel Brown, yaşadığı Twitter ırmağı civarında ucuza bir köprü kurmak amacıyla araştırmalara başladı. Bahçede gezerken gördüğü örümcek ağı ona demir ipler ve zincirlerle bir asma köprü kurma fikri verdi. Sonuç onun icadı olan asma köprüdür. Bir ırmağın altından su borusu geçirilmesi düşünülüyordu. Sofraya gelen bir ıstakozun kabuğu, James Watt'ın gözüne ilişti. İşte Watt bundan ilham alarak demirden bir boru icat etti. Yine Times tünelini yapan Sir Brunel küçük bir gemi kurdunun hareketinden ilham aldı. Sir Brunel bu küçücük yaratığın iyi korunan başıyla tahtayı ilk önce bir yönde kemirerek tünel açtığını, tünel bitince de bunun çatısıyla yan duvarları bir çeşit vernikle cilaladığını gördü. İşte bunu aynen kopya ederek Times Nehri üzerindeki büyük eserini inşa etti. Franklin şimşekle elektriğin varlığını keşfettiği zaman herkes ona gülmüş ve ondan sormuştu. Bunun sanki ne faydası var? Onun cevabı şu olmuştu. Çocuğun ne faydası var? Ama o ileride belki iyi bir insan olur. Galvani, çeşitli madenlerle temas ettirildiğinde kurbanın ayağının büzüldüğünü görmüş. Dünyayı birbirine bağlayan elektrik telgrafının keşfinde bu tanıklığın rolü büyüktür. Küçük taş parçaları ve fosiller zekice incelenmiş, jeoloji ilmi kurulmuş, maden sektörüne yatırım yapılmış, yeni iş imkanlarının doğması sağlanmıştır. Kendilerini icada adayan insanlar çeşitli fırsatlar elde eder. Ellerine fırsat geçmese bile bu fırsatları kendileri hazırlarlar. İlim ve sanat kulvarında kendilerini gösterenler sadece kolejlerden, müzelerden faydalananlar değildir. İcadın temeli istidattan çok ihtiyaçtır. Doktor Belek, bir tencere su ve iki tane termometreyi kullanarak atıl hareketi keşfetmiştir. Işığın birleşmesiyle renklerin kaynağını bulma konusunda, Newton yalnız bir lens ve bir yaprak mukavva kullanmıştır. Bir eczacının yanında çıraklık yapan Sir Humphrey Davy, ilk tecrübesini en ilkel aletlerle yapmıştır. Bunlar mutfak tencere ve tavasıdır. Bir gün Lons End açıklarında bir Fransız gemisi kayaya çarparak parçalanmış. Geminin doktoru bu felaketten kendini ve küçük bir çantayı kurtarabilmiş. Çantanın içinde eski model bir glister aparatı bulunuyormuş. Doktor bu aleti Dave'ye hediye etmiş. Aleti alan Dave'ye bunu önce pinometrik aletinin bir parçası olarak kullanmış, sonra da hararetin durumu ve kaynakları üzerine yaptığı araştırmalardan birinde buna hava pompası görevi gördürmüş. Profesör Faraday bir mücellit olarak çalıştığı sırada elektrik üstündeki deneyimlerine eski bir şişeyle başlamıştır. Garipdir ki Faraday, Royal Institution'da Sir Davy'nin in kimyaya ilişkin konularından birini dinledikten sonra bu konuya ilgi duymaya başlamış. Mücellitliği bırakarak kimyayla ilgileneceğini söylemiş. Bunun üzerine Sir Humphrey onu bu fikirden vazgeçirmeye çalışmış. Fakat genç adam kararında ısrar etmiş ve sonunda asistan olarak Royal Institution'a alınmıştır. Zamanın boş geçmesine izin vermeyin. Günde birkaç saat ayırarak çok faydalı işler yapılabilir. Dr. Burney, müzik dersi vermek için bir öğrencisinin evinden diğerininkine giderken, at üstünde Fransızca ve İtalyancayı öğrenmiştir. Elio Burit, demirci olarak çalışırken boş vakitlerini değerlendirerek 18 kadar dille 22 Avrupa lehçesi öğrenmiştir. Oxford'daki All Souls binasının saat kulesinde yazılı olan şu kelimeler çok ibret vericidir. Saatler mahvolur ve bizim emrimize verilir. Zaman sonsuzluğun insana ait bir parçasıdır ve tıpkı hayat gibi geri gelmez. Jackson of Exeter şöyle der, Geleceğin idareli kullanılışı, mazide yapılan israfı telafi edebilir. Fakat bugün kaybedilen dakikalar gelecekte tekrar yaşanmayacaktır. Zaman, büyük insanların kendilerinden sonrakilere bıraktıkları zengin fikir ve eser hazinesinin ortaya çıkmasında başlıca etkendir. Montesquieu yazılarından bir kısmından bahsederken bir arkadaşına ''Sen şimdi bunları birkaç saat içinde okuyacaksın. Fakat inan bana ben bu işi yapabilmek için saçlarım ağrana kadar çalıştım.'' demiştir. Harvey ve buluşları. Harvey'nin de çalışkanlık bakımından diğer ilim adamlarından aşağı kalır yanı yoktu. Kan dolaşımı hakkındaki buluşlarını tam 8 yıl süren araştırmadan sonra açıklamıştır. Meslektaşları tarafından yapılacak itiraz ve muhalefeti önceden tahmin etmiş olmalı ki deneyimlerini defalarca gözden geçirmiş, iyice emin olduktan sonra buluşlarını açıklamıştır. Yine de bazıları buluşlarının İncil hükümleriyle ters olduğunu ileri sürerek Harvey'i dinsizlik ve ahlak kurallarını alt üst etmekle suçlamıştır. Harvey bütün bu saldırıları soğukkanlılıkla karşılamasını bildi. Nihayet 25 yıl sonra onun haklılığı ortaya çıktı. Nazariyesi ilmi bir gerçek olarak kabul edildi. Doktor Jenner ve çiçek aşısı Dr. Jenner, Harvey'den çok daha fazla zorlukla karşılaştı. Jenner'den önce birçok kimse ineklerdeki çiçek hastalığını görmüştü. Hatta inek sağan kadınlar arasında dolaşan rivayete göre, ineklerdeki çiçek hastalığına yakalananlar, insanlardaki çiçek hastalığına karşı bağışıklık kazanıyordu. Fakat bu rivayetler dedikodudan öteye geçmiyor ve kimse bunlara kulak asmıyordu. Ta ki Jenner'ın dikkatini çekinceye kadar. Jenner ustasının dükkanındayken oraya bir köylü kızı geldi ve ben çiçek hastalığına tutulmam çünkü ineklerden çiçek hastalığı kapmıştım dedi. Kızın bu konuşması Jenner'ın dikkatini çekti ve bu konuda çalışmaya başladı. Düşüncelerini meslektaşlarına söylediğinde onunla alay ettiler. O bunlara aldırmadan fikirlerini John Hunter'a açtı. Büyük anatomistin verdiği cevap çok ilginçtir. Düşünme. ''Yalnız tecrübe et, sabırlı ol ve titiz davran.'' Bu tavsiyeden aldığı cesaretle Jenner taşraya döndü. Buluşuna o kadar inanıyordu ki oğlunu değişik zamanlarda 3 defa aşıladı. Sonunda düşüncelerini 70 sayfalık küçük bir kitapta yayınlattı. Yayınlandığında yıl 1798'di. Oysa 1775'ten beri bu konu üzerinde çalışıyordu. Buluş önce kayıtsızlıkla sonra da fiili düşmanlıkla karşılandı. Aşıyı şeytani bir buluş olarak kilisede aforoz etti. Oysa aşı bir gerçekti. Muhalefetin çok sert olmasına rağmen ona bulan inanç yavaş yavaş yayılmaya başladı. Ünvan sahibi iki Leydi çocuklarını aşılatmak cesaretini gösterdi. Bundan sonra tıpla uğraşanlar da yola geldi. Jenner hak ettiği alkışı topladı, ödüllendirildi ve herkese hürmet ve sevgiyle karşılandı. Kazandığı bu büyük zafere rağmen mütevazi birisi olarak kaldı. Jenner'ın sağlığında çiçek aşısı bütün dünyaya yayıldı. Öldüğü zamansa adı bir kurtarıcı olarak dünyanın bir ucundan öteki ucuna kadar yayıldı. Hook Miller hem edebiyat hem de ilim alanında şevk ve gayretle çalışanlardan biri de Hooke Miller olmuştur. Okulların ve öğretmenlerim ismindeki hayat hikayesini anlattığı eser çok ilginçtir. Bu eser en sade hayat şartları içinde nasıl asil bir karakter yetiştiğini gösterdiği gibi kendi kendini yetiştirme, hürmet etme ve güvenme konularında ibret verici derslerle doludur. Hooke Miller henüz küçük bir çocukken gemici olan babası denizde boğulmuştu. Dul kalan annesi tarafından büyütüldü. Hook çok kitap okuyor, bol bol bilgi topluyordu. Yaşı ilerleyince taş yontuculuğuna çırak olarak girdi. Çalıştığı taş ocağı onun için iyi bir okul oldu. Başkalarının hiçbir şey göremediği konularda o benzerlikler, farklar, acayiplikler buluyor ve bunlar onu uzun uza diye düşündürüyordu. Yaptığı şey çevresine biraz dikkatli bakıp gördüklerini düşünmek için zaman ayırmaktı. Sahil boyunca dalgaların kenara attığı ve taşçı keserlerinin ortaya çıkarttığı eski ve soyu tükenmiş balık artıkları, deniz otları ve taş haline gelmiş deniz böceği kabukları onda derin bir merak uyandırdı. Yıllar sonra taşçılıkla ilgisini kesti. Daha sonra eski Kırmızı Kum Taşı ismindeki buluşunu dünyaya ilan etti. Fakat unutulmamalıdır ki bu eser uzun süren sabırlı bir araştırma ve inceleminin sonucunda ortaya çıktı. Hook Miller biyografisinde şöyle anlatır. Bu işte iddia edebileceğim tek meziyet sabırlı araştırmadır. Bunu kim tecrübe etmek isterse benim yaptığımı yapabilir, hatta beni de geçebilir ve bu sabır müessesesi geliştirilirse benimkinden daha üstün fikir gelişmelerine yol açabilir. 4. Bölüm Güzel Sanat Ustaları Sanatta güzellik diğer ilimlerde olduğu gibi ancak büyük bir gayret ve çalışkanlıkla sağlanabilir. Ressam resim çizerken veya heykeltıraş eserini meydana getirirken rastlantıya yer yoktur. Sanatçının ustaca fırça vuruşu veya kalem kullanışı yıllar süren bir çabanın ürünüdür. Sir Reynold, Barry'e yazdığı bir mektupta, Resimde, daha doğrusu sanatın bütün kollarında her kim mükemmel bir iş yapmak isterse, yataktan kalktığı andan yatıncaya kadar geçen süre içinde zihnini o bir tek nokta üzerinde toplamalıdır. Bununla beraber sanatta ölümsüz eserler meydana getirmek için sürekli çalışmanın yeri inkar edilemez. Yine de insanda yaratılış vergisi bir yetenek yoksa, ne kadar çalışırsa çalışsın sadece çalışma ile bir insanın sanatçı olması imkansızdır. Bu tabiatın bir hediyesidir ancak kendi kendini olgunlaştırmayla mükemmel hale gelir. Sanatçı dehaya sahip olup mahrumiyet ve zorluk içinde kendilerine şöhre sağlayanlar çoktur. Bu sanatçılardan bazıları zengin de olmuştur ama hiçbir zaman onlar zenginliği düşünerek çalışmamışlardır. Para kazanma aşkı hiçbir sanatçıya çalışmak için şevk vermez. Bir amacı gerçekleştirmek sanatçı için en büyük ödüldür. Kar temini için bir ressamın büyük çabalar sarf ederek meydana getirdiği bir tablo hakkında Michelangelo'nun fikri sorulduğunda ''Zengin olmak için böyle büyük çabalar sarf ettiği müddetçe o fakir kalmaya mahkumdur.'' dedi. Michelangelo şu fikirdeydi. Hayalin şekillendirdiği hiçbir şey yoktur ki mermerde ifadesini bulmasın. Çağdaşları arasında çok aza rıza gösterenlerdendi. Günlük çalışmalarında bir parça ekmekle yetinir, çoğu zaman gece yarısı uykudan uyanıp işine devam ederdi. İki tekerlekli köy arabasının üstünde onun çok sevdiği bir ihtiyar adam resmi vardı. Bu resimde ihtiyar adam üzerinde şu kelimeler yazılı olan bir saat camı taşıyordu. Hala öğreniyorum. Venedikli Soylu bir heykeltıraşa şöyle hitap etmiş. 10 gün içinde yaptığın şu büste benden nasıl 50 gün istiyorsun? Sanatçı da şu cevabı vermiş. Unutuyorsunuz bu büstu 10 gün içinde yapabilmek için ben 30 yıl çalıştım. Richard Wilson daha küçük bir çocukken ucu yanmış bir sopayla babasının evinin duvarlarına insan ve hayvan resimleri çizerdi. İtalya'dayken Zuccarelli'nin ziyaretine gittiği bir gün Zuccarelli'nin penceresinden görülen manzarayı çizmeye başladı. O odaya girdiğinde dostunun çizmekte olduğu resim hoşuna gitti ve ona manzara resmi konusunda çalışmada bulunup bulunmadığını sordu. Çalışmadığı cevabını alınca Zuccarelli ona şöyle dedi. O halde size tavsiyem olsun çalışın gerçekten büyük başarı elde edeceksiniz. Wilson tavsiyeye uyarak resim yapmayı sürdürdü. Sonuçta Wilson manzara resmi çizen ilk İngiliz ressamı olmuştur. Tembel bir öğrenci olan Hogarth, alfabe harflerinin resimlerini yapmaktan zevk alırdı. Yazı derslerinde yazıları o kadar güzel süslerdi ki süsler harflerden de güzel olurdu. Kuyumcuya çırak verildiği zaman burada resim çizmeyi üzerlerinde kabartma şekiller bulunan Kaşık ve çatal yapmayı öğrendi. Dikkati çeken bir çehre gördüğünde onu hemen hafızasına kazır ve bunu kağıt üstünde canlandırırdı. Sanki zihni bir fotoğraf makinesiydi. Kendisinin de inandığı gibi gerçek resim ancak tek bir okulda öğrenilir ve bu da tabiat tarafından yönetilen okuldur. Kötü şartlarda çalışmasına karşın neşesini kaybetmeden çalıştı. Bütün güçlükleri yenip şöhret ve para kazandığında bile eski günlerini hatırlamaktan vazgeçmedi. Ve şöyle dedi. Bir şilinle düşünceli düşünceli şehre gittiğim günleri çok iyi hatırlarım. Fakat orada bir tuval satarak on şilin alıp eve döndüğümde kılıcımı takar, cebimde binlerce şilin varmış gibi gerine gerine sokakta dolaşırdım. Cloud Lorraine Şampanya kasabasında yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Claude, önce bir pastacının yanında çıraklık yaptı. Daha sonra oymacı olan kardeşinin dükkanında çalışarak oymacılığı öğrendi. Bir seyyar satıcının dikkatini çekmiş, seyyar sanatçıyla İtalya'ya giderek, manzara ressamı Agustina Tassi'nin evinde uşak olarak çalışmaya başlamıştır. Burada resim yapmayı öğrenmiş, İtalya, Fransa ve Almanya'ya seyahatler yapmış, parasız kalınca bol bol manzara resmi çizmiştir. Daha sonra Roma'ya dönmüş, eserlerine çok rağbet edilmiş, şöhretinin bütün Avrupa'da yayılmasını sağlamıştır. Güzel Sanatlar Başkenti olan Roma'ya varmak, sanat öğrencilerinin en büyük arzularından biridir. Güçlükleri yenmek arzusuyla hareket edilince Roma'ya eninde sonunda ulaşılır. Eski bir Fransız ressamı olan François Pierre, gözleri görmeyen bir seyyaha rehberlik ederek edebi şehre varabildi. Uzun zaman burada dolaştıktan sonra Vatikan'a ulaştı, okudu ve meşhur oldu. Benvenuto Cellini Kuyumcu, ressam, heykeltıraş, oymacı, mühendis ve yazar olan Benvenuto Cellini'nin hayatı maceralarla doludur. Babası Fransa'da Lorenzo ve Medici'nin saray mızıkıcısıdır. Oğlu daha küçükken resim ve sanatla ilgilenmeye başladı. Kasabada kavga ettiği için 6 ay hapse mahkum oldu. Cezasını çekerken Siena'da bir kuyumcuyla çalışarak mücevher ve altın işleme tecrübesi edindi. Fransa'ya döndüğü zaman orada Leonardo da Vinci ve Michelangelo'nun eserlerini yakından inceledi. Aynı zamanda kuyumculuğu da ilerletmek için yaya olarak gittiği Roma'da kıymetli taşlar üzerinde beceri sahibi olarak şöhretle döndü. Fakat çok sinirli olduğundan sık sık kavga eder, hayatını kurtarma endişesiyle kaçmaya mecbur olurdu. İşte böyle bir kavganın ardından Roma'ya gelip kuyumcu ve mızıkacı olarak çalışmaya başladı. Burada mücevherleri işliyor, mineleri cilalıyor, mühürlüyor, kazıyor, altın, gümüş, bronz gibi madenlerle öylesine güzel eserler oluşturuyordu ki diğer sanatçıları gölgede bırakıyordu. Çeylen'i vücuda getirdiği eserlerin yalnız desenlerini çizmekte kalmaz, kendi eliyle çekiçler, oyar, eritir ve onlara istediği şekilleri verirdi. En basit ve sade bir iş, örneğin bir bayanın kemerinin kopçası, bir mühür, bir gerdanlık, bir yüzük veya bir düğme, onun elinde güzel bir sanat eseri olurdu. Cézanne'nin heykelleri arasında en önemlileri, birinci François için Paris'te gümüşten yaptığı Jüpiterle, Florensa Dükası için bronzdan yaptığı Persio heykelidir. O aynı zamanda Apollo, Narsisus ve Neptün heykellerini de yapmıştır. John Flaxman. John Flaxman, Covent Garden'da New Street'in gösterisiz bir dükkanında alçıdan maske satan birinin oğluydu. Çocukluğunda sakat kaldığı için babasının dükkanındaki tezgahın arkasında oturup resim çizmekle ve kitap okumakla meşgul olurdu. Bir gün hayırsever bir papaz dükkana uğramıştı. Çocuğun kitap okumasından etkilenmiş, ona 12 kitap getirmişti. Çocuk büyük bir heyecanla kitapları okumaya başladı. Sayfalarından fışkıran kahramanlıklar ve etrafında dolaşmaya başlayan Ajax'la Aşil'in hayalleri onda büyük bir hırs uyandırmıştı. O da bu kahramanlıkları resimle yaşatmak hevesine düştü. Kendisinin ilk tecrübelerine dudak bükülmesine rağmen o hiç ümitsizliğe kapılmadan resimleriyle ve kitaplarıyla uğraştı. Flexman uzun süre yürüyemedi, yürürken de koltuk değneği kullanıyordu. Yaptığı egzersizler sonucunda bacakları kuvvetlendi. Hiçbir yardıma gerek duymadan kendi kendine yürümeye başladı. İyi kalpli bir insan olan Mr. Matthews onu evine davet etti. Matthews eşiyle birlikte Flexman'la ilgilenmeye başladı. Onun kültürünü de artırmaya çalıştılar. Yunanca ve Latince dersler verdiler. Evine gidince öğrendiklerine çalışıyordu. Sabrı ve azmi sayesinde resim yapmaktaki becerisi o kadar arttı ki bir Lady ona Hammer'in kitaplarındaki konuya ilişkin siyah tebeşirle 6 tane resim ısmarladı. Bu onun ilk siparişi oldu. Flexman derhal işe koyuldu. Hem takdir edildi hem de çok para kazandı. Flexman 15 yaşında Royal Akademi'ye öğrenci olarak girdi. Azim ve çalışkanlığıyla 15. senesinde gümüş madalya aldı. Ertesi senede altın madalyaya aday gösterildi fakat madalyayı kazanamadı. Bu başarısızlık onu çok etkilemişti. Zira mağlubiyetler kalbi kuvvetli olanları yere vurmaz, sadece onların gerçek kuvvetlerini kamçılar. Bu olay üzerine Flexman babasına ''Bana zaman verin, öyle eserler meydana getireceğim ki akademi bunları takdir edecek.'' dedi. Flexman'ın desen çizmekteki becerisini öğrenen Wedgwood, yaptığı porselenler üzerine resim çizmesi için yanında çalışmasını istedi. İnsanların her gün kullandığı çanak, çömlek, tabak, fincan gibi şeylerin üzerine zevke hitap eden ve insanların kültürünü artırıcı resimler çizmek zor bir işti. Wedgwood'dan önce porselenlerin üstündeki resimler hem içerik hem de çiziliş şekilleri bakımından çok kabaydı. O her iki sorunu da gidermeye karar verdi. Ona zaman zaman eski şairlerden ve tarihten alınan desenler ve modeller gösteriliyordu. Örneklerdeki müzelerde ve bazı koleksiyon meraklılarında bulunan ünlü Etrüsk vazoları şekil hakkında ona çok şey öğretmiştir. Flexman 1782 yılında 27 yaşında babasının evinden ayrılarak Londra'nın Soho mahallesinde atölyeli bir eve taşındı. Yalnız taşınmakla kalmayıp çok neşeli, parlak ruhlu, asil bir kız olan Anne ile evlendi. Karısı kendisi gibi şiire ve sanata düşkündü. Kocasının dehasına hayrandı. Bu mutlu çift Woodward sokağındaki evlerinde sabır ve neşe içinde Londra'ya gitmek için para biriktiriyordu. Yeterince para biriktirdikten sonra Roma'ya doğru yola çıktılar. Roma'da geçimini sağlamak için eski eserlerin kopyalarını çıkartıp satıyordu. Roma'ya gelen İngiliz turistler onun stüdyosunu ziyaret edip sipariş veriyordu. İşte Hammer'ın ve Dante'nin eserlerinden aldığı ilhamla oluşturduğu o güzel kompozisyonları Flexman bu esnada yaptı. Eserlerinin zarafeti ona yeni dostlar kazandırmıştı. İtalya'dan ayrılmadan önce Floransa ve Carrera Akademileri bir takdir nişanesi olarak onu kendilerine şeref üyesi seçtiler. Şöhreti Londra'ya kadar yayılmıştı. Londra'ya döner dönmez birçok siparişle karşılaştı. Daha Roma'dayken Lord Mansfield'ın heykelini yapması teklif edilmişti. Flexman Londra'ya dönünce heykeli yaptı ve heykel Westminster Kilisesi'nin kuzeyine dikildi. Royal Akademi üyeleri Flexman'ın Mansfield'ın heykelini görünce onu aralarına almaya can attılar. Flexman Adaylar arasında kendi adının da geçmesini kabul etti, böylece üye oldu. Bundan kısa bir süre sonra o yeni bir kimlikle ortaya çıktı. Royal Akademinin heykel tıraşlık profesörü olmuştu ve profesörlüğe onun kadar kimse layık değildi. Uzun, sakin ve mesut bir hayattan sonra Flexman'ın hayat arkadaşı En'in ölümü onu çok sarsmıştı. Hayatının kalan kısmında Aşil'in kalkanıyla Hazreti Mikail şeytanı yeniyor tablolarını tamamladı ki bunlar onun en büyük eserleridir. James Sharpless 1825 yılında Yorkshire'daki Wakefield kasabasında doğdu. 13 kardeşi vardı. Babası demir dökümcüsü olarak çalışıyordu. James 10 yaşına geldiğinde demircinin yanına verildi ve orada çırak olarak 2 sene çalıştı. Daha sonra babasının çalıştığı iş yerinde çalışmaya başladı. Buradaki görevi demir çubukları ateşte kızdırıp nar gibi olunca ustalara taşımaktı. Mesai saatleri uzun olmakla beraber boş vakit buldukça babası ona ufak tefek dersler veriyordu. Harfleri bu şekilde tanıdı. Dökülecek kazanlar için ustabaşı tebeşirle yere bir takım çizgiler çiziyor ve James'i de bunların hacmini ölçmekle görevlendiriyordu. Bu işten o kadar hoşlandı ki evde bulunduğu zamanlarda yerlere hep kazan resmi çiziyordu. Abiinden destek gören James, insan ve manzara resimleri çizmeye başlamıştı. Fakat perspektif kuralları, ışık ve gölge prensipleri hakkında hiç bilgisi yoktu. 16 yaşına geldiğinde Bury'deki makinecilik enstitüsünün resim sınıfına kaydoldu. Resim öğretmeni asıl mesleği berberlik olan bir amatördü. Okula 3 ay gittikten sonra artık devam etmeme kararı aldı. Evde kalıyor, okuyup yazmasını geliştirmek için durmadan çalışıyordu. İkinci defa enstitüye girip de resim hakkında pratik bilgiler kitabını alınca yalnız okumakla kalmayıp kitaptan parçalar kopya etmeye başladı. Bu işi o kadar benimsemişti ki gündüzleri çalışmasına rağmen kalan zamanlarında geç vakitlere kadar uğraşıyordu. Böyle gecelerden birinde Leonardo da Vinci'nin son yemek tablosunun kopyasını çıkartmak için ortalık aydınlanıncaya kadar uyumadı. Bundan sonra yağlı boya resimle uğraşmaya karar verdi. Bu amaçla bir basmacı dükkanından kanevi çelik bez alarak bunu bir çerçeveye gerdi. Üstüne beyaz kurşundan bir kat çekti, ev boyayan boyacılardan aldığı boyayla da resim yapmaya başladı. Sonuç büyük bir başarısızlıktı. Çünkü kaneviçe sert ve pürüzsüzdü, boya da bir türlü kurumuyordu. Hayal kırıklığı içinde eski öğretmeninden yardım istedi. Yağlı boya resim yapmak için ondan kaneviçe hazırlamasını ve boyaları vernikle karıştırmasını öğrendi. İlk fırsatta bunları temin etti ve amatör resim öğretmeninin anlattıkları ilk resmi olan koyun kırkımı adlı gravürün kopyasını çıkartmakta kullandı. Fabrikada fazladan çalışarak kazandığı parayla boyaları, fırçaları ve kaneviçeleri aldı. Ay aydınlığında bir manzara, meyveler ve demirci dükkanı adlı resimleri çizdi. Bu arada anatomi bilgisi ve Flexman'ın Anatomical Studies kitabını perspektif bilgisini geliştirmek için de Brooke Taylor'ın Prensipler adlı kitaplarını satın aldı. James Sharpless çalışıp didinerek sanat için gereken prensipleri öğrenmiş ve bunları eserlerinde uygulamıştır. Demirci dükkanının gravürünü 5 sene akşam boş vakitlerini buna ayırarak tamamlamıştır ve eserin üstünlüğünü sanat gazeteleri tereddütsüz kabul eder. Handel Resimde ve heykelde iyi bir eser meydana getirmek için nasıl çalışkanlık ve sabır şartsa Müzik sanatı içinde aynı şeyler esastır. Yenilgi hiçbir zaman Handeli pes ettirmemiş, tam tersine felaket onun enerjisini bir kat daha artırmıştır. Borçlarını ödeyemez duruma geldiğinde bile hayal kırıklığına uğramamış, geceli gündüzlü çalışarak bir sene içinde Saul ve İsrail'e 12 büyük konçertoyu ve Jupiter in Argos operasını bestelemiştir. Biyografisini yazanın dediği gibi her şeyi cesaretle karşıladı ve hiç kimsenin yardımına gerek duymadan 12 kişinin yapacağı işi tek başına yaptı. Kendi sanatından bahsederken şöyle der: "Benim sanatım bir konu alarak onun üstünde yorulmadan çalışmaktan ibarettir." Mozart'sa "Benim en büyük zevkim çalışmaktır." der. Beethoven'ın çok sevdiği söz şudur: İçinde cevher olan istidatlara engeller, işte buraya kadar daha ilerisi yok demek için dikilmemiştir. Fidelion'un notalarını Beethoven'a verdikleri zaman, Beethoven notanın sonunda bitti Tanrı'nın yardımıyla kelimelerinin yazılı olduğunu görünce hemen kaleme sarılıp şunları ekler. Hey gafil, sen kendine yardım et. Beşinci bölüm Çalışkanlık ve Asalet Hiçbir sınıf devamlı değildir. Kuvvetli düşer, zayıf da yükselir. Eski ailelerin yerini yenileri alır. Burke'ün Aile İnkilapları eseri ispatlar ki zenginlerle asillerin başına gelen felaketler yoksullara oranla daha fazladır. Bu yazara göre Magna Carta'nın infazına nezaret etmek üzere seçilen 25 baronun sülalelerinden bugün lordlar kamerasında hiç kimse yoktur. İç savaşlar ve isyanlar asilzadelerin birçoğunu mahvetmiş ve ailelerini dağıtmıştır. Oliver Cromwell'in soyundan biri Snow Hill'de bakkallık yapıyordu ve yine onun sülalesinden birçoğu yoksulluk içinde öldüler. Şatafatlı atlar taşıyan birçok baronlar, aile ağaçlarında bütün yaprakları yedikten sonra ölen tırtıllar gibi mahvolup gittiler. Bazıları da Katlanamadıkları felaketlere maruz kalarak fakir düştüler ve ortadan kayboldular. İşte ünvan ve servetin sonucu böyle olabilir. William Phipps, babası Amerika'daki İngiliz sömürgelerinin bir kısmını oluşturan Woolwich'e yerleşmişti. 26 çocuklu bir ailenin çocuğuydu. William'ın damarlarında denizci Danimarkalı kanı bulunduğu için çobanlık hayatının sessiz ve tek düzeliğinden pek hoşlanmazdı. Cesur ve atılgan yaratılışlı olduğundan gemici olmak ve dünyayı dolaşmak istiyordu. Bu yüzden bir tersaneye çırak olarak girdi. Burada hem geminin nasıl inşa edildiğini hem de boş zamanlarında okuma ve yazmayı öğrendi. Çıraklık bitince Boston'a giderek orada zengin bir kızla evlendi. Ve karısının parasıyla bir tersane kurdu. Burada kendine ait bir gemi inşa etti ve gemiyi keresten akliyatında kullandı. Bir gün arka sokaklarda dolaşırken kulaklarına inanamadı. Söylendiğine göre Bahama Adaları açıklarında bir gemi parçalanmıştı. Bu gemi içinde yüklüce para bulunan bir İspanyol gemisiydi. Fips hiç vakit kaybetmeden kendisi gibi macera düşkünü gemicilerle Bahama Adaları'na doğru yola çıktı. Batık gemi sahilde olduğundan hemen buldu. İçindeki yükün büyük kısmını çıkartınca gördü ki söylenilen paradan eser yoktu. Sonuçta ancak masrafı çıkartabilmişti ve bu iş ona tatlı gelmişti. O sıralarda kulağına başka bir rivayet çalındı. Rivayete göre yarım yüzyıl önce Port de la Plata yakınlarında batan bir geminin içinde büyük bir hazine varmış. Bunu haber alır almaz harekete geçti. Ya enkazı çıkartacak ya da içindeki hazineyi bulacaktı. Böyle önemli olayı kuvvetli bir yardım olmadan tek başına yapamayacağını anladı. İngiltere'ye gidip zamanın hükümdarı 2. Charles'a başvurdu. Hükümdar onun emrine içinde 18 topla 95 tayfa bulunan Rose Algeyer gemisini verdi. Bununla hazineleri bulmak üzere yola çıktı. Her ne kadar İspanista sahillerine vardıysa da geminin yerini bulmak mesele olmuştu. Gemi 50 yıl önce batmıştı ve aranması gereken sahil çok uzundu. Fakat Phipps çok azimli ve ümitliydi. Tayfalarını karaya çıkartarak bütün sahili onlara tarattı. Çok yorucu ve bıkkınlık veren bu işte tayfalar söylenmeye başladılar. Bunun çıkar bir yol olmadığını, kaptanın kendilerini boş yere yorduğunu söylüyorlardı. Nihayet söylenmeler açık bir isyana dönüştü. Kaptan köşküne çıkan bir grup ondan bu işe bir son vermesini istedi. Fakat Phipps temkinli davranıp isyanı çıkaranların ele başlarını yakalatıp ötekileri de eski işlerinin başlarına gönderdi. Bu arada geminin bazı yerlerinin tamiri için gemi küçük bir adada demir attı. Hafifletmek amacıyla geminin içindeki yüklerin bir kısmını karaya çıkarttılar. Bu sefer de karadaki tayfalar gemiyi ele geçirip Fips'i gemiden uzaklaştırmaya ve Güney Denizi'ndeki İspanyollara karşı korsanlık etmeye karar verdiler. Fakat bu işi yapmak için geminin baş marangozuna mutlaka ihtiyaç vardı. Ve o da bu plandan haberdardı. Marangoz sadık biriydi. Fips'e gizli planı açıklayarak tehlikeyi anlattı. O da kendisine sadık olduklarını bildiği adamlarını etrafına toplayarak, gemideki topları doldurdu ve karaya nişan aldı. Aynı zamanda karayla gemi arasındaki bağlantıyı sağlayan kalası da kaldırttı. <gülüyor> Asiler göründükleri zaman kaptan onlara haykırarak şayet karadaki kumanya yığınına yaklaşacak olurlarsa onları topla mahvedeceğini bildirdi. Bu itardan sonra top tehditi altında karadaki yiyecekleri gemiye yükletti. Bu ıssız adada yalnız kalacaklarından korkan asiler tekrar gemiye alınmaları için yalvarmaya başladı. Onların bu ricaları kabul edilerek ileride yine böyle bir isyana meydan verdirmeyecek tedbirler alındıktan sonra tayfalar tekrar gemiye bindirildi. Phipps ilk fırsatta bu asileri karaya çıkartıp yerine başkalarını aldı. Fakat araştırmalara yeniden başlamak isterken geminin onarımı için İngiltere'ye dönünce araştırmalarına dair Deniz Bakanlığına rapor verdi. Onun bu çalışmalarından memnun kalınacağını sanıyordu. Halbuki bir başarı elde etmiş değildi. Ona yeni bir gemi teslim etmeyi göze alamadılar. Durumda karışıktı. Tahta 2. James geçmiş ve hükümetin durumu güçlenmişti. Onun için kimse Fips'in planına para vermiyordu. Hükümetten destek alamayacağını anlayan Fipps'te özel teşebbüsle devam etme düşüncesi belirdi. İlk önce ona güldüler fakat 4 yıllık bir uğraşının ardından başarılı oldu. Bu teşebbüs için 20 hisselik bir şirket kuruldu. Şirketin en büyük hissedarı da generalin oğlu Dük'tü. FIPS'in ikinci seyahati birincisinden daha başarılı olmuştur. Gemi önce Port de la Plata'ya varınca burada 8-10 kürekli sağlam bir sandal inşa ettirdi. Deniz dibini görmek için Adına dalma çırağı denilen bir alet icat etti. Geminin sandalı ve yerli dalgıçlarla sahili tarayıp denizin dibini araştırdılar. Bu iş haftalarca sürdü. Sonunda bir gün tayfalardan biri deniz otunu gördüğü yerde topa benzer bir şeyler gördüğünden bahsetti. Kızıl Derili'nin bu haberine kulak asılmadıysa da aşağı indirilen dalgıç elinde bir gümüş çubukla çıktı. Bu olay dalgıçlar ve bütün tayfaların hırsını artırdı. Birkaç gün içinde hazineyi çıkarttılar. Bu hazine 300 bin İngiliz altını değerindeydi. Elde edilen başarı üzerine Fips hemen İngiltere'ye yelken açtı. İngiltere'ye varınca kral Fips'e sarf ettiği enerji ve namusu çalışmasının bir ödülü olarak şövalye rütbesi verdi. Ayrıca hazineden hissesine 20 bin altın düştü. Diğer yandan Sir Phipps, New England'ın hay şerifliğine tayin oldu. Daha sonra o, Massachusetts valiliğinde de bulunmuş ve daha sonra İngiltere'ye dönerek 1691 yılında Londra'da ölmüştür. 6. Bölüm Enerji ve Cesaret Tütonlara mahsus ünlü bir nutuk vardır. Nutuk da şöyle der, ben ne putlara ne de şeytanlara inanırım. Bütün güvenimi vücudumun ve ruhumun kuvvetine bağlamış bulunuyorum. Hanedan armasını oluşturan eski bir kazmanın üstünde şu sözler yazıyordu. Ya bir yol bulacağım veya bunu kendim yapacağım. İskandinav mitolojisinde görülen eli baltalı tanrı kadar karakteristik bir şey düşünülemez. Bir insanın karakteri küçük şeylerden belli olur. Çekiç vurma tarzı gibi önemsiz bir tecrübe bile insan enerjisini ölçmeye bir hayli yarar. Örneğin tanınmış bir bölgede yerleşip toprak satın almayı düşünen birisine arkadaşı, ''Sakın oradan bir şey satın alma, oranın halkını yakından tanırım. Oradan bizim Paris'teki Baytar Okulu'na gelen öğrenciler örsek kuvvetle vuramıyorlar, enerjileri yok. O yüzden orada yapacağın yatırımlar sana büyük kar sağlamayacaktır.'' dedi. Bu çok isabetli bir görüştür. Zira bir devlete kuvvet veren fertlerin enerjileri değil midir? Değerli şeyleri aramak ve bulmak konusunda verilmiş kesin bir karar, bütün karakter büyüklüklerinin temelidir. İnsanın ağır ve sıkıcı işler içinde yürüyüp oradan çıkmasını sağlayan ve onu hayatın her safhasında ilerletip yükselten enerjiden başka bir şey değildir. İrade kuvveti insanın hareketine hız verir. Dünyada kuvvetli bir kalbe sahip olmak kadar büyük bir nimet yoktur. İnsan teşebbüslerinde başarısızlığa uğrasa bile elinden gelen her şeyi yapmış olmanın vereceği ferahlık ona yeter. Azmini kaybeden veya saçma bahanelerle işini yarım bırakan kimse tam bir başarısızlık yolunun üstündedir. Sıradan şeylere bile fevkalade bir çalışkanlıkla sarılan insanlar vardır. Mukaddes kitabın bir ayetinde Yapmak üzere elin her neye değerse değsin, onu bütün kuvvetinle yap emrine itaat ederler. İnsanın yükselmesi her güçlüğü yenen efor dediğimiz irade faaliyetine bağlıdır. Ve ne kadar hayret edilecek şeydir ki yapılması mümkün olmayacak gibi görünen şeyler bu sayede imkan dairesine girer. Bizim arzularımız yapabildiğimiz şeylerin birer müjdecisidir. Bunun aksine çekingen ve endişeli insanlar her şeyi imkansız bulurlar. Çünkü onlara öyle gelir. Adına amaç kuvveti de dediğimiz iradedir ki insanı aklına koyduğu her şeyi yapmaya muktedir kılar. Bir marangoz hakkındaki şu rivayet enteresandır. Bu marangoz bir yargıcın sandalyesini rendeleyip tamir ediyormuş. Çok özenli çalıştığını görenler neden bu kadar özenli olduğunu sormuşlar. O da şu cevabı vermiş. Sandalyeyi çok iyi yapmaya çalışıyorum. Günün birinde üstünde ben de oturursam rahat edeyim diye. Ne kadar garip bir tesadüftür ki belli bir süre sonra o marangoz gerçekten yargıç olmuş ve aynı sandalyede oturmuştur. İrade hürriyeti hakkında mantıkçıların ortaya atacakları bakış açısı ne olursa olsun her fert iyi ile kötüden birini seçmekte kendini serbest hissetmektedir. İrade sahibi Kendini akıntının hangi tarafa aktığını göstermek için suya atılmış bir saman çöpü gibi sanmamakta, tersine dalgalarla istediği gibi kapışacağına ve gideceği yolu kendi başına seçeceğine inanmaktadır. İradelerimiz üzerinde mutlak bir hakimiyet mevcut değildir. Hisseder ve biliriz ki hareketlerimizde hiçbir kayıtla bağlı değiliz. Aile kanunlarıyla, sosyal tertipleriyle, milli kurumlarıyla hayatın bütün vazifesi ve akışı iradenin serbest olduğunu gösterir ve bu yolu izler. Hayatımızın her saniyesinde vicdanımız irademizin hür olduğunu ilan eder. Bu tamamıyla bizim malımız olan tek şeydir. Ona doğru ve yanlış yönü verdirecek olan gene biziz. Adetlerimiz ve günahlarımız bizim Efendimiz değildir. Aksine biz onların efendisiyiz. Bunlara boyun eğmek istesek bile vicdanlarımız bize direnmeyi emredecektir. Lamanis neşeli bir gence bir gün şöyle demiştir. Artık karar vermek çağına gelmiş bulunuyorsun. Biraz gecikecek olursan bizzat kazdığın mezarın içinde inlemeye başlayacak, kendinde taşı bile itecek kuvveti bulamayacaksın. Adet hükmüne koyabileceğimiz şey iradedir. Şu halde iradeyi kuvvetle ve azimle kullanmasını öğren. Böylece suyun üstünde yüzen hayatını tespit et ve her esen rüzgara kapılan kuru bir yaprak gibi onun şuraya buraya akmasının önüne geç. Hisler zevkin tatmini için kullanılırsa kuvvetli bir irade şeytan zekada onun haysiyetsiz esiri olur. Fakat iyiliğe yöneltildiğinde Kuvvetli irade bir kral, zeka ise insan iyiliğinin nazırıdır. Eski ve çok doğru bir söze göre, nerede irade varsa orada bir yol vardır. Bir şeyi yapmayı aklına koyan insan, verdiği bu kararla engelleri aşarak hedefine ulaşır. Güçlü olduğumuzu düşünmek, güçlü olmak demektir. Bir hedefe karar vermek çoğu zaman hedefin kendisidir. Napolyon imkansız kelimesinin literatürden çıkartılmasına taraftardı. Onun en çok nefret ettiği kelimeler şunlardı. Bilmiyorum, yapamam, mümkün değil. Israr ederdi. Öğrenin, yapın, tecrübe edin. Napolyon'un en sevdiği vecizelerden biri de şudur. En hakiki mürşit kesin bir karardır. Onun hayatı kuvvetli ve sarsılmak bilmez bir iradenin neler yapabileceğini göstermiştir. Ondaki heyecan başkalarına da geçer ve onlara yeni bir hayat aşılardı. Fakat bütün bu meziyetlerine rağmen başarılı olamadı. Müthiş bencilliği hem kendisini hem de Fransa'yı mahvetti ve ülkeyi anarşi içinde bıraktı. Onun hayatından şu dersi çıkartmalıyız. Ne kadar enerji kullanılırsa kullanılsın, kuvvet, Başkalarının hayrına olmadıkça hem sahibine hem de milletine zararlıdır. Wellington, Napolyon'dan daha büyük birisiydi. Napolyon'dan daha kararlı, daha azimli ve daha inançlıydı. Fakat ondan daha alçak gönüllü, daha vicdanlı, hakiki bir vatanseverdi. Napolyon'un hedefi şan ve şerefti. Wellington'ın parolası ise vazifeydi. En büyük zorluklar bile Wellington'ı ne telaşa düşürür ne de yıldırırdı. Onun enerjisi aşılacak engellerin büyüklüğü oranında yükselirdi. Son derece çabuk sinirlenen birisi olmasına rağmen ondaki vazife hissi bunu önlemeye yeterli gelmiştir. Etrafındakiler ondaki sabrın hiç tükenmediğine ve tükenmeyeceğine tanık olmuşlardır. Onun yüksek karakteri, ihtiraz, tamah ve bunlara benzer adi hislerle hiçbir zaman kirlenmemiştir. Generallikte Napolyon'la aynı nitelikleri taşırdı. Seri hareket ederdi, çok azimliydi ve atılgandı. Akıllı, temiz yürekli ve temiz düşünceli bir insandı. Enerji çoğunlukla kendini azimde ve kararda gösterir. Seyyah Leyer'de Afrika Cemiyeti, Afrika'ya hareket için ne zaman hazır olacağını sorduğunda şu cevabı vermiştir. Yarın sabah. Bir savaşta düşmanın hatalarından faydalanmak ani kararlara bağlıdır ki bu çoğu zaman meydan savaşları kazandırır. İki ordu birbirini korkutmaya çalışan iki adama benzer. Panik anı gelir ki işte bu anı L'e çevirmek gerekir diyen Napolyon başka bir sözünde kaybedilen her saniye felaket için fırsat hazırlar der. Napolyon Avusturyalıları zaman kavramını bilmedikleri için yendiğini itiraf etmiştir. Charles Nepler Hindistan'da üstün cesaret ve azimle hareket eden liderlerden biri de Sir Charles Nepler'dir. Onun yönettiği Min Savaşı, tarihin kaydettiği en büyük savaşlardan biridir. İradesinde yalnız 400 Avrupalı bulunan 2000 kişilik kuvvetle 35 bin iyi donanımlı Belucistan askerinden oluşan bir orduyla karşılaştı. Savaş tam 3 saat sürdü. Beluçlar geri çekilmeye mecbur kaldılar. İşte bu yiğitlik, inat ve sabırdır ki savaş kazandırır. Atın bir parmak ilerideki başıdır ki ona yarışı kazandırır. Atılmış bir fazla adım zaferi getirir. Savaşı kazandıran da bir dakikalık fazla cesaret değil midir? Kılıcın kısalığından şikayet eden Spartalı delikanlıya babasının verdiği şu cevap, hayatta her şeye uygulanabilir. Ona bir adım daha ilave et. Nepler komutasındaki askerlere kendi kahramanca hareketleriyle örnek olmuştur. Bu sebeple şunları söylemiştir. Kumanda etme sanatı yapılan işi paylaşmaktır. Bir kumandan şayet büyük aklını o işe vermezse başarı sağlayamaz. Zahmet ve zorluklar arttıkça çalışkanlık da o oranda artmaktadır. Tehlike oranında cesareti fazlalaştırmak gerekir ki her şey yolunda gitsin. Hint savaşları bittikten sonra gerçekleşen şu hikaye karakter hakkında bize bilgi verir. Ünlü bir Hintli hokkabas karargaha gelerek generalin ailesinin ve ordu subaylarının huzurunda hünerlerini göstermeye başlamış. Bu arada hokkabas yardımcısının elinde tuttuğu limonu kılıcın bir vuruşuyla ikiye bölmüş. Nepler... Hokkabaz'a yardımcısı arasında mutlaka bir anlaşma olduğuna hükmetmiş. Zira limon gibi küçük bir maddeye indirilen kılıç darbesinin ele hiç dokunmadan onu ikiye bölmesine bir türlü akıl erdirememiş. Bu şüpheden kurtulmak düşüncesiyle general aynı hünerin kendi elinde tekrarı için sağ elini Hokkabaz'a uzatmış. Hokkabaz generalin eline dikkatle baktıktan sonra bu hüneri tekrar edemeyeceğini söylemiş. General, Hiileni meydana çıkaracağımı zannediyorum.'' deyince hokkabaz ''Durun'' demiş ''Bir de sol elinize bakayım.'' General sol elini uzatmış. Bu sefer hokkabaz azimli bir edayla ''Eğer'' demiş ''Elinizi hiç kıpırdatmadan tutabilirseniz tekrarlayacağım.'' ''Fakat niçin sol el de sağ değil?'' demiş general. ''Çünkü sağ elinizin ortası biraz fazla çukur. Baş parmağınızın kesilme tehlikesi var. Sol elin ortası yüksek. Tehlike nispeten daha az.'' Nepler'in tüyleri ürpermiş. Hikayenin geri kalanını şöyle anlatır. Korkmaya başlamıştım. Anladım ki bu bir hokkabazlık değil, çok ince bir kılıç oyunudur. Şayet adamla subaylarımın önünde alay etmemiş ve onu tecrübeye çağırmamış olsaydım, itiraf ederim ki vazgeçerdim. Limonu elime yerleştirdim ve kolumu uzattım. Hokkabaz iyice nişan aldıktan sonra süratli bir hareketle kılıcı indirdi ve limonu ikiye ayırdı. Soğuk bir iplik dokunmuş gibi kılıcın kenarını elimde hissettim. Hintliler kılıç kullanmakta bu kadar başarılı olmalarına rağmen Min Savaşı'nda İngilizlere yenilmişlerdir. Sebebi ise tabi ki zamanında karar verememeleridir. Granville Sharp Granville Sharp'ın hayatı bir dava uğruna gösterilen enerji ve gayreti tasvir etmesi bakımından ibretle gözden geçirilmelidir. Sharp hayata Tower Hill'de bir manifaturacının yanında çıraklıkla başlamıştır. Buradan ayrıldıktan sonra ordunun levazım dairesine katip olarak girmiştir. Boş zamanlarında zencilerin hürriyeti konusunu incelemeye başlamıştır. Onun hayatına asıl yön veren iyilik yapmak ve insanlığa hizmet etmek olmuştur. Doktorluk yapan kardeşi William fakirleri parasız tedavi ederdi. Bunlar arasında Jonathan Strong adında bir Afrikalı vardı. Zavallı zenci o sırada Londra'da bulunan efendisi olan avukatlardan biri tarafından dövülerek topal kalmış, gözleri görmez bir halde William Sharp'a sığınmıştı. O da ona bazı ilaçlar vermiş ve sonra onu hastaneye kaldırarak orada tedavisini tamamlatmıştır. Hastaneden çıkınca iki kardeş sokaklarda dilenmesin diye ona eczanede iş bulmuşlar. Strong iki yıl eczanede çalışmıştır. Günün birinde efendisi onu zinde ve sağlıklı görünce onu tekrar evde etmeyi kararlaştırmış. Avukat Londra Belediye Başkanı'nın iki memuru aracılığıyla Zenci'yi yakalatıp Batı Hindistan'a gönderilmek üzere bir yere kapatmıştır. Zenci Granville Sharp'a mektup yazarak içine düştüğü durumu anlattığında Sharp bizzat hapishaneye giderek onu görmek için ısrar etmiştir. Nihayet onu içeri alıp Zenci ile görüştürmüşler. Sharp ona tekrar yakalanan esir gibi davranıldığını öğrenmiş. Granville Sharp, Londra Belediye Başkanı'nın yanına çıkarak suçsuz birinin tutuklanması konusunda açıklama istemiş, yapılan toplantıda avukatın zenciyi başka birine sattığı ortaya çıkmıştır. Satın alan adam satış kağıdını göstererek esirin kendisine ait olduğunu savunmuş. Strong'un aleyhinde bir iddia olmadığı için belediye başkanı Zenci'nin serbest bırakılmasına karar verdiğinde, Zenci'nin yeni sahibi kendisinden çalındığı iddiasıyla eserin geri verilmesi için dava açacağını bir notla şarpa iletmiş. 1767'lerde İngiltere'de ferdi hürriyetler laftan ibaret bulunuyordu. Deniz hizmetleri için zorla insan toplamak her gün olan şeylerdendi. Aynı zamanda Doğu Hindistan şirketinin hizmetinde kullanılmak için zorla adam yakalamak için İngiltere'de çeteler türemişti. Eğer Hindistan için adama gerek duyulmazsa bu yakalananlar Amerika'daki sömürgelere gönderiliyordu. Zence esirlerin satışı ise Londra ve Liverpool gazetelerinde açıkça ilan ediliyordu. Kaçan esirleri yakalayanlara ödül veriliyor ve yakalananlar Times nehrindeki özel vapurlara yerleştiriliyordu. İngiltere'de kimlerin esir sayıldığı konusu kesin bir şekil almamıştı. Mahkemede bu konuda verilen kararlar birbirine hiç benzemiyordu. Çünkü ortada kesin bir ilke yoktu. Her ne kadar insanlar İngiltere'de bir esir nefes alamaz inancındaysa da, bunun tam aksini düşünen tanınmış hukukçular da vardı. Fikirlerine başvurduğu avukatlar, şarpa davayı kazanamayacağını, zira yargıç da dahil bütün hukukçuların, bir eserin İngiltere'ye gelmekle hür olamayacağı fikrinde birleşmişlerdi. Bu durumda Sharp, ümitsizliğe düşeceği yerde zencilerin hürriyetini hiç değilse İngiltere'de ele alıp büyük bir mücadeleye girişmeyi kararlaştırdı. Hukuk işlerine tamamen yabancı olduğu halde kendini bu davaya adadığı için gecesini gündüzüne katarak adalet için çalışmaya başladı. O bütün boş vakitlerini de kullanarak iki yıl süreyle ferdi hürriyetle ilgili İngiliz kanunlarını karıştırmış, ciltlerle eser okumuş, parlamentodan çıkan kanunları ve bu konudaki mahkeme kararlarının suretlerini çıkartmıştır. Uzun süren incelemeler sonucunda bir özet halinde topladı ve bunları çoğaltarak tanınmış hukukçulara dağıttı. Zenci Strong'un sahibi nasıl biriyle karşılaştığını görünce davayı şarpın aleyhinde sonuçlandırmak için birçok çareye başvurdu. Hatta Sharp'a bir anlaşma teklif ettiyse de onun tarafından reddedildi. Sonunda Jonathan Strong aleyhine tutulmuş olan avukatlar bu görevden çekildiler ve davayı kaybettiği için de davacı 3 misli masraf ödemeye mahkum oldu. Sharp'ın meşhur beyanname müsveddesi 1769'da yayınlanmıştır. Kısa bir süre sonra Londra'daki zencilerin yakalanıp satılmak üzere gemilerle Batı Hindistan'a gönderildiği olayı ortaya çıktı. Sharp nerede böyle bir olay duysa hemen harekete geçiyor ve zencileri kurtarıyordu. Yine Afrikalı bir zenci olan Hilas'ın karısı yakalanmış ve Barbados'a gönderilmişti. Sharp bunu öğrenince Hilas'ın adına dava açmış ve sonuçta davayı tazminatıyla birlikte kazanarak Hilas'ın eşini Afrika'dan parasız İngiltere'ye geri getirmeyi başarmıştır. 1770'te benzer bir olay Levis adlı bir zencinin şahsında ceyran etti. Bu davaya bizzat Lord Mansfield bakmıştır. Onun bu konu hakkındaki fikirleri şarpın fikirlerinin tam tersiydi. Buna rağmen mahkeme kararı zencinin serbest bırakılması yönünde oldu. Sonunda Lord Mansfield kararını açıkladı. Bundan sonra esaret iddiasının hiçbir zaman desteklenmeyeceğini, iddia olunan kuvvetin hiçbir zaman İngiltere'de kullanılmadığını, kanunun da bunu tanımadığını ve şu hallere göre zencilerin serbest bırakıldığı. Baş yargıcın bu kararını alan Mr. Sharp esareti fiilen yok etmiş oldu. Lord Mansfield'ın bu hükmüyle İngiltere topraklarına ayak basan her esir bu andan itibaren özgürlüğüne kavuşmuş sayıldı. Hiç şüphe yok ki baş yargıcın bu kararı Sharp'ın başından sonuna kadar davayı savunmada gösterdiği kararlı çalışmanın ürünüdür. Sharp hayatının kalan kısmını hayır işlerine adamıştır. Kurtarılan zencilerin barınmaları için Sierra Kolenisinin bir sığınak halinde kullanılmasında büyük yararı dokunmuştur. İngiltere'nin Afrika'daki sömürgelerinde yaşayan zencilerin durumlarını iyileştirme uğrunda da bir hayli emek harcamıştır. O bu işe başladığı zaman hiçbir alkışla karşılaşmadı. Tek başına ayaklanmış, en yetenekli hukukçulara zamanın dar görüşlerine karşı koymuş ve yine tek başına bu ülkenin meşrutiyeti ve İngiliz vatandaşlarının özgürlüğü için tarihin hiçbir zaman unutamayacağı o meşhur savaşa atılmıştır. Yıllarca süren mücadeleden sonra nihayet esir ticareti yasak edildi. Fakat ortada mücadele isteyen başka bir konu daha vardı. İngiliz domiyonlarında esaretin yok edilmesi. Bundan da yine kararlı enerji galip çıktı. Fawel Buxton, parlamentoya 32 yaşında girdi. Bütün gayretlerini İngiliz sömürgelerindeki esirlerin özgürlüğünü sağlamak noktasında topladı. Buxton bir dahi değildi. Büyük bir fikir adamı veya mucit de değildi. Fakat samimi, dürüst, azimli ve enerjik biriydi. Onun bütün karakterini şu sözlerinden anlarız. Yaşadıkça her gün biraz daha inanıyorum ki insanlar arasında büyük farklar doğuran unsur zayıfla kuvvetli, bilinenle bilinmeyen arasındaki fark enerjiyle yılmak bilmeyen azimden başka bir şey değildir. Bir hedef belirlendi mi? Ölüm veya zafer. Bu haslet dünyada yapılabilmesi kabil her şeyi yapmaya yeter ve hiçbir istidat, hiçbir fırsat, bunsuz iki ayaklı mahluku insan yapmaz. 7. Bölüm İş Adamları Ustalıkla yazılmış bir makalesinde Hazlid iş adamını yük arabasına konulmuş bir insan olarak tasvir eder. İddiasına göre bu insanın yapacağı bütün şey üstünde yürünen yolun dışına çıkmamak, işi kendi bölgesinde bırakmaktır. Hazlid'e göre herhangi bir işin başarılı olması için en büyük şart hayal yoksulluğu veya her çeşit fikirdir. Dar kafalı iş adamları mutlaka vardı. Dar kafalı ilim adamları ve edebiyat adamları da olduğu gibi. Bunun yanında geniş kafalı, anlayışlı, büyük ölçüde işler başarmış iş adamları da vardır. Çok büyük adamlar, hayatlarını kazanmak için namus ve şeref çizgisinde ticaretle uğraşmaktan çekinmemişlerdir. Bunun yanı sıra daha büyük hedefler için çalışmaktan da geri durmazlar. Yedi filozoftan biri olan Thales, Atina'nın ikinci kurucusu Solon ve matematikçi Hiperax tüccardılar. Derin bilgisinden dolayı tanrılaştırılmak istenen Plato, Mısır'da yaptığı gezilerin masrafını bu esnada sattığı yağın geliriyle karşılamıştır. Spinoza, felsefe araştırmalarıyla uğraşırken, geçimini pencere camlarını silip parlatmakla sağlamıştır. Shakespeare, başarılı bir tiyatro müdürüydü ve piyes yazmak, şiir tanzim etmekten çok, tiyatro idaresindeki becerisiyle övünürdü. Pop'un fikrine göre Shakespeare'in kendini edebiyata vermiş olmasının başlıca sebebi kimseye muhtaç olmadan yaşama arzusudur. Gerçekte o edebi şöhret peşinde koşanlardan değildi. Öyle ki tek bir piyesinin basılmasını gözden geçirmemiş, hatta bunlardan birinin basılmasına rıza gösterdiğini kimse bilmemiştir. Bu yüzden eserlerinin bugünkü kronolojisi bile hala sır olarak kalmaktadır. Ayrıca son zamanlarını refah içinde doğduğu kasabada geçirdiği de bilinen bir gerçektir. Ticarette başarının yolu çoğu zaman sağduyulu davranmakla olur. Sabırlı çalışma ve dikkat ticaret içinde geçerlidir. Eski Yunanlılar demişler ki, herhangi bir sanatta başarılı olmak için 3 şart gerekir. Tabiat, tahsil ve pratik. Ticarette akıllıca ve dikkatlice geliştirilmiş bir pratik, başarmanın en büyük sırrıdır. Bacon'a göre doğru yol uzun sürer ama kısa yolun pürüzleri ve yanıltıcı kıvrımları onda yoktur. Seyahat süresi biraz uzundur ama harcanan gayretin zevkine ve alınan neticenin keyfine doyum olmaz. Herkül'ün çalışmaları hakkındaki masal, insan çalışmalarına ve başarılarına örnek olacak şekildedir. Her genç bilmeli ve hissetmelidir ki hayatta mesut olmak, başkalarının yardımına ve korumasına sığınmaktan çok kendi öz enerjisine ve kendine güvenine bağlıdır. Lord Melbourne, şair Moore'un oğluna iş vermesi için Lord John Russell'ın bir tavsiye mektubuna kulakta küpe olması gereken şu cevabı vermiştir. Azizim John, Moore'un mektubunu sana geri veriyorum. İlk fırsatta istediğin şeyi yapmaya hazırım. Biliyorum ki bu işte her ne yapılacaksa sırf Muğrun hatrı için yapılacak. Bu gayet açık şüphe bırakmayan bir gerçektir. Gençlere yapılacak küçük bir kayırma hiçbir zaman haklı gösterilemez. Kaldı ki yapılacak bu kayırma onlar için zararlı olacaktır. Bu nedenle onlar kendilerinde bulunandan daha büyük şeyler olduğunu zannedecekler ve tabii çalışmayacaklardır. Meşhur bir yargıca avukatlıkta başarılı olmanın sırları sorulduğunda şu cevabı verir. Bazıları büyük istidatlarıyla bazıları nüfuzlu kimselerle olan akrabalıklarından dolayı bazıları şans eseri çoğunluksa ceplerinde bir şilin olmadan işe başlayarak başarılı olurlar. Çalışma, fertlerde ilerleme ve milletlerde medeniyet dediğimiz anlayışın kökünü oluşturur. Marki de Spinola kardeşinin neden öldüğü sorulduğu zaman şu cevabı vermiş. Yapacak bir iş bulamadığı için öldü efendim. Ünlü bir yazar bir kitap bastırarak ticareti niçin başarısız olduğunu anlatır. Bütün saflığıyla itiraf eder ki o sıralarda çarpım tablosundan habersizdi. Devamında hayatta başarısızlığına sebep zamanın paraya tapan ruhu olmuştur. Lamartin hesaba karşı olan nefretini saklamamıştır. Fakat onda bu nefret olmasaydı ihtiyarladığında bu büyük adama yardım için para topladıklarına şahit olmayacaktı. Bazı kimseler başarısızlıklarını talihsizliklere vererek dünyanın istisnasız hep aleyhlerine çalıştığına inanırlar. Ve kendilerinin suçu olmadığını öne sürerler. Oysa bir Rus atasözü der ki talihsizlik aptallığın komşusudur. Çoğu zaman görülür ki daima şanssızlıktan şikayet eden insanlar şu veya bu şekilde kendi ihmallerinin, idaresizliklerinin, dar görüşlülüklerinin ve tembelliklerinin cezasını çekerler. İyi meziyetlerin ihmal edildiği hakkındaki söz çok defa saçmadır. Tembel ve kararsız olan insanlar başarısızlıklarını milletin kapısına koymaya çalışırlar. Olgunlaşmış ve disiplinleşmiş bir yetkinlik mutlaka pazar bulur. El verir ki kendini gösterebilsin. Fakat evde saklanıp aranılmayı beklemekle bu iş olmaz. Havlayan bir köpek çoğu zaman uyuyan bir aslandan daha faydalıdır. Dikkat, gayret, doğruluk, metot, düzen ve sürat. İşte her işte başarılı olmak için gereken nitelikler bunlardır. İlk bakışta bunlar küçük gibi görünür. Ama insanların mutluluğu ve refahı için esastır. İnsanlar ve milletler mahvoldukları zaman bunun sebebi küçük şeylerin ihmal edilmesidir. Charles James Fox'un en karakteristik yönü her ne yaparsa onu son derece dikkatle yapması olmuştur. Devlet bakanı olarak atandığı zaman yazısının kötü olduğunu görerek kendisine bir yazı öğretmeni tutmuş ve bir okul öğrencisi gibi ondan ders almıştır. Şişman bir adam olmasına rağmen atılan tenis toplarını yakalamakta hayret verici bir çeviklik göstermiştir. Nasıl yapabildiğini soranlara, ben son derece dikkatli birisiyim diye alay edermiş. Metoda gelince, bu da esaslı ihtiyaçlardan biridir. Metot, yayı sandığa yerleştirmeye benzer. İyi istif etmesini bilen, kötü bir istifçinin yaptığının yarısından fazlasını yapar. Birçok şeyi en kısa zamanda yapmanın yolu bunlardan yalnız birini hemen yapmaktır. Bir Fransız bakanı da işlerini fevkalade süratle yürütür, eğlence yerlerine gitmekten de geri kalmazdı. Bu ikisini nasıl dengelediğini soranlara, bugünkü işi hiçbir zaman yarına bırakmamakla diyerek cevaplardı. Sir Walter Scott, kendisinden öğüt isteyen bir gence şunu söylemiştir. ''Zamanı kaybettirecek bir huy edinme. Yapılacak şeyi hemen yap.'' Eğlenceyi iş zamanından sonraya bırak. Hiçbir zaman bunu iş zamanından önce yapma. Eğer evdeki birinci iş, süratle, düzenli ve aynı tempo ile yapılmazsa, aradakiler birikir, bir yere toplanır ve aniden insanı sıkıştırır. Ki bu karışıklığa hiçbir insan zihni dayanamaz. Çalışma sırasında gösterilen sürat, zamana verilen kıymetten önce gelir. Bir İtalyan filozofu zaman için benim çiftliğim dermiş. Öyle bir çiftlik ki sürülüp ekilmeden hiçbir ürün alınmaz. Fakat bir sürülüp ekilir ve çapalanırsa hiçbir zaman çalışkan bir çiftçinin mesaisini karşılıksız bırakmaz. Şayet bu arazi kendi haline bırakılacak olursa ürün yabani otlar ve işe yaramaz çeşitli bitkiler olur. Çalışmanın faydalarından biri de insanı kötülükten uzak tutmasıdır. Zira tembel bir beyin şeytanın çalışma odasıdır ve tembel bir insan da şeytanın yastığıdır. Meşgul olmak, kiracılarla dolu olmak, tembel olmaksa boş olmak gibidir. Ve hayalin kapıları açılınca kötülük kolayca yol bulur. Kötü düşünceler ordu halinde oraya hücum eder. Birçok kimse paranın değerini onu kaybedinceye kadar anlayamaz. Aynı şeyi zamanla yapanlar da vardır. Saatlerin işsizlikle geçmesine aldırış etmeyenler, hayatın çabucak geçip gittiğini görünce akılları başlarına gelir. Hatalarını gidermeye çalışmak isterler. Fakat kayıtsızlık ve tembellik artık onlarda kökleşmiş olacağı için kendilerini bağlıya geldikleri ipi bir türlü çözemezler. Kaybolmuş bir servet çalışmakla, kaybolmuş bir bilgi okumakla, bozulmuş bir sağlık tedavi görmekle telafi olunabilir. Ama kaybolmuş zaman ebediyen kaybolmuş demektir. Her şeyi tam vaktinde yapma centilmenlerin görevi iş adamlarının da en büyük ihtiyacıdır. Bu fazilete sahip olanlar herkesin güvenini kazanırlar. Verdiği sözü tutup sözü bekletmeyen sizin vaktinize aynı zamanda da kendi vaktine saygı gösterdiğini kanıtlar. Zaman anlayışına kayıtsızlık gösteren insan işinde de kayıtsızdır ve elbette önemli işlerin kendisine verilmesi uygun değildir. Washington'ın sekreteri saati yanlış olduğu için geç kaldığını söyleyerek özür dilediği zaman efendisi soğukkanlılıkla şu halde ya sen yeni bir saat almalısın ya da ben yeni bir sekreter demiştir. Zamanın kullanılışına karşı kayıtsızlık gösteren insanın çoğu zaman başkalarının huzur ve rahatını kaçıran biri olduğu görülür. Sabahları günün bir saatini kaybederseniz günün geri kalan kısmı boyunca onu ararsınız. Napolyon en ufak ayrıntıyla bile uğraşırdı. İmparatorun birçok günleri kıtaların teftişiyle, geçit resmiyle, şunu bunu kabul etmekle ve devlet meseleleriyle geçtiği halde işlerin hiçbirini ihmal etmezdi. Geceleri de bütçeyi gözden geçirmek, birçok emirler vermek ve imparatorluğun idaresiyle ilgili binbir meselenin haline zaman harcardı. Hem ordunun hem de devletin bütün işleri onun kafasında toplanmıştı. Duke of Wellington da Napolyon gibi birinci sınıf bir iş adamıydı. Hiçbir savaşı kaybetmemesinin sebebi olarak onun deha derecesine yükselmiş olan meziyetlerini gösterebiliriz. O daha az teğmenken terfiindeki yavaşlıktan dolayı üzülerek o sıralarda İrlanda Genel Valisine başvurduğu halde başvurusu kabul edilmemiştir. Yine de ordudan ayrılmayarak bütün İngiliz generallerinin en büyük rütbesine erişmiştir. Şu atasözünde ne kadar hakikat vardır. Doğruluk en güzel siyasettir der. Günlük hayatımızdan edindiğimiz deneyimler bunu kanıtlar. Doğruluk ve sadakat sadece ticarette değil, her şeyde insanı başarıya götürür. Askere şeref, dindara hayırseverlik nasıl yakışırsa, tüccara, esnafa ve fabrikatöre de aynı vasıflar lazımdır. İtiraf etmeli ki ticaret, hayattaki bütün mesleklerden fazla karakterin mihenk taşıdır. Doğruluğu, nefis fedakarlığını, hakkaniyeti ve güveni çok sıkı bir tecrübeye tabi tutar. Bu tecrübelerden alınlarının akıyla çıkan iş adamları, savaş meydanlarının tehlikelerine ve ateşlerine maruz kalıp cesaretlerini ispat ederek şerefe layık olurlar. Her ne kadar doğruluk, iş adamları topluluğunda görülen bir hakikatsa da, ne yazık ki çabuk zengin olma sevdasına kapılıp, sahtekarlık ve dolandırıcılık gibi yanlış yollara sapanlar da vardır. Bu gibi insanlar, servetle yaparlar, ama yaptıkları bu servetin zevkine varamayacakları gibi servetle elde edilmeyecek olan gönül rahatlığından da mahrum kalırlar. Kendisine değeri bir peni bile etmeyen bir bıçağı, iki peniye satan bıçakçı için şöyle denmiştir. Sahtekar beni değil, kendi vicdanını aldattı. Dolandırarak ve sahtekarlıkla kazanılan para, insanların belki bir süre için gözlerini kamaştırabilir. Fakat bu gibi sahtekarlıkların, üfleyecekleri balonlar patlayıp hava olmak için parıldarlar. Son derece dürüst olan insanların, dürüst olmayanlar gibi zengin olmamaları mümkündür. Fakat hilesiz kazanılan paranın kıymeti daha büyüktür. Wordsworth, Bahtiyar Asker şiirinde şöyle der. Kendisine olan güveni anlar ve amaca sadık kalır da eğilmezse, servet, şeref ve dünya malı için yatıp beklemezse, işte onun arkasından gitmelidir. Çünkü Tanrı nimetleri böylelerinin başına yağar. 8. Bölüm Para Kullanma Yöntemi Bir insan parayı nasıl kullanır? Para kazanmak, biriktirmek ve harcamak pratik sahada insanın olgun olup olmadığını anlamak için bir imtihandır. Her ne kadar parayı hayatın başlıca amacı addetmek doğru değilse de felsefik bir görüşle onu küçümsemek de doğru değildir. Zira medeni konforla sosyal rahatlığı geniş ölçüde sağlayan şey paradır. İnsan tabiatının en güzel niteliklerinden bazılarının paranın harcanmasıyla sıkı sıkıya bağlı olduğunu inkar edebilir miyiz? Örneğin gönül zenginliği, doğruluk, hakkaniyet ve fedakarlık gibi güzel nitelikleri bir arada sayabilir, aynı zamanda tasarrufun ve basiretin erdemlerini de buna katabiliriz. Öte yandan bunların tam zıttı erdemsizlikler vardır. Cimrilik, dolandırıcılık, hak yemek ve menfaat düşkünlüğü gibi. Diğer taraftan kendilerine emanet edilen parayı idaresizlik, israf ve ihtiyasızlık gibi kusurlar yüzünden kötü kullananlar da vardır. Henry Taylor, Hayattan Notlar adlı düşündürücü eserinde kazanmak, biriktirmek, harcamak, vermek, almak, ödünç almak, ve miras bırakmak gibi konulardaki hareket tarzı mükemmel insanın en güzel ölçüsüdür der. Bu dünyada konfor, herkesin bütün yasal vazıtalarla ulaşmak istemekte haklı olduğu bir hedeftir. Bununla insan vücut rahatlığını temin eder ki kültürün gelişmesi için bunun gerekliliği su götürmez bir gerçektir. Bakımları kendisine ait olan aile fertlerinin de bu suretle rahatları sağlanmış olur. Hem cinsimizin bize göstereceği saygının hayatta şerefle ilerlememizi sağlamak için karşımıza çıkacak fırsatları kullanmamıza bağlı olduğundan kuşku duyulmamalıdır. Hayatta başarılı olmak için harcanması gereken gayret başlı başına bir terbiyedir. Örneğin insanın kendi kendine hürmet etmesine ön ayak olmak, ameli üstünlüklerini ortaya çıkartmak, sabır konusunda onu disipline ve buna benzer diğer erdemlere alıştırmak gibi… Tedbirli ve dikkatli bir insan gayet doğaldır ki akıllı bir insandır. Zira o yalnız hali hazırda değil, tedbirli görüşleriyle gelecek için de hazırlık yapar. İnsan aynı zamanda hidayet sahibi olmalıdır. Nefsinden fedakarlık etme erdemini de bilmelidir. Nefisten fedakarlık etmek dersi, yani yarının iyiliği için bugünün zevkinden vazgeçme erdemi en son öğrenilen derslerden biri oluyor. En ağır işlerde çalışan insanların kazandıkları paranın kıymetini takdir etmeleri beklenirken bunların çoğunun bu paraları pek kolaylıkla yiyip içerek çaresiz kaldıkları ve başkalarına muhtaç oldukları görülür. Bazıları serbest bir hayat yaşamalarına ve rahatlık içinde bulunmalarına rağmen sıkıntıya uğradıkları zaman bir gün sonrasının ihtiyaçlarını sağlamaktan acizdirler. İşte sosyal düzensizlik ve ızdırabı doğuran sebeplerden biri de budur. Lord John Russell'ı ziyaret eden bir heyet, ülkenin işçi sınıfına konulan vergilerden şikayet etmişlerdir. Asil Lord, bunu fırsat bilerek onlara şu cevabı vermiştir. Şuna inanın ki, bu ülkenin hükümeti işçi sınıfını yalnız alkollü içkilere harcadıkları paralarla kendi kendilerine ödedikleri vergi kadar ağır bir vergiye tabi tutmamıştır. Hiçbir reform meselesi yoktur ki işçilerinki kadar aceleye ihtiyaç göstersin. İşçilerin gerçek kurtuluşunu sağlayacak olan tek erdem kazancı hesapla harcamaktır ve geriye para artırmaktır. Basiret, tasarruf ve iyi idarecilik işte kötü günleri tamir edecek sanatkarlar bunlardır. Kazancını aynı gün yiyerek yaşayan bir insan topluluğu aşağı sınıf bir insan topluluğudur. Bunlar mutlaka aciz kalacaklar, toplumun eteklerine yapışacaklar, zamandan ve mevsimden medet umacaklardır. Kendilerine saygı duymadıkları için başkalarından da saygı görmeyeceklerdir. Hele ticari krizlerde bunlar mahvolmaya mahkumdur. Az bile olsa artırdıkları bir şeyler yoksa başkalarına muhtaç olmak, çoluk çocuklarının sonunu düşünerek kıvranmak ve korkmak bunların kaderidir. Mr. Gobden bir gün işçilere şöyle hitap etmiştir. Dünya her zaman iki sınıfa ayrılmıştır. Para artıranlarla para harcayanlar. Bütün binaları, değirmenleri, köprüleri ve gemileri inşa edenler ve büyük işler başararak insanları medenileşti. Ve büyük işler başararak insanları medenileştirip saadete eriştirenler, para biriktirenler, hesaplarını bilenlerdir. Kazançlarını tüketenlerse daima onların esiri olmaya mahkumdur. Şayet müsrif, düşüncesiz ve tembel olmakla herhangi bir sınıf halkın refaha ereceğini vaat edersem yalan söylemiş olurum. Hür ve bağımsız bir hayata kavuşabilmek için insanın sadece tasarrufu davranması yeterlidir. Tasarruf ne büyük bir cesarete ne de tanınmış bir erdeme ihtiyaç duyar. Sıradan bir enerji ve vasat bir zihin bunu sağlayabilir. Tasarruf esasında ev işlerinin idaresinde uygulanan bir düzen ruhundan ibarettir. Tasarruf aynı zamanda iyi bir gelecek sağlamak için bugünkü zevklerden kaçınma kuvvetini ifade eder. Bu suretle mantık hayvani hisleri yenmiş olur. Bu cimrilik değildir. Çünkü insana bol para harcatan israftır. Tasarruf parayı tapılır bir hale getirmez. Sadece ona faydalı bir araç gözüyle bakar. Parayı kalbimizde değil, başımızda taşımalıyız. Tasarruf basiretin kızı, itidalin kız kardeşi ve hürriyetin anasıdır diyebiliriz. Borç almakla atılan ilk adım, sahtekarlığa doğru atılmış bir adım demektir. Artık aynı yolu yürüme zarureti baş göstermiştir. Bir borç ötekini, bir yalan başka bir yalanı izler. Ressam Haydn, hayatta gerilemenin başlangıç tarihi olarak ilk defa borç aldığı günü kaydeder. Demek ki o şu atasözünün doğruluğunu kavramıştır. Kim ki borç alır, pişmanlığı kesindir. Doktor Johnson'a göre borç demek mahvolmak demektir. Onun şu sözleri hatırda tutmaya değer. Borç para almayı yalnız rahatsızlık diye algılamaya kendinizi alıştırmayın. Göreceksiniz ki bu bir felaket, bir beladır. Yoksulluk birçok iyi şeyler yapma imkanını ve kötülüklere direnme gücünü yok eder. Bütün bunlardan mahrum kalmamak için erdem yoluyla yoksulluktan daima kaçının. Şu halde ilk dikkat edeceğiniz nokta hiç kimsenin borçlusu olmamaktır. Yoksul olmamaya karar veriniz. Elinize geçen paranın çok azını harcayınız. Hesaplı para harcamak yalnız iç huzurun değil, iyiliğin de ana esasıdır. Yoksulluksa insan saadetinin en büyük düşmanıdır. Kendisi yardıma muhtaç olan başkalarına yardım edemez. Artırmadan önce yetecek kadar kazanmalısınız. Her insanın ilk vazifesi işleri yoluna koyduktan sonra para konularında gelir ve giderini bir yere kaydetmek olmalıdır. Bu basit bir hesap konusu olmakla birlikte son derece önemlidir. Wellington dükü şu notu düşer. Masraf pusulalarını kendim ödemeye adet edindim. Eskiden güvendiğim bir uşağa bunu yaptırırdım. Fakat bir sabah iki yıllık hesabın görünmemiş olduğunu büyük bir şaşkınlıkla fark ettim. Meğer uşak paraları harcamış ve borçlarımı ödememiş. Borçlanmaktan çok çekinen Amiral Cervis bu konuda şunları söylemiştir. Babamın çok büyük bir ailesi vardı. Fakat geliri de o oranda sınırlıydı. Hayata atılırken bana sadece 20 peni verdi. Sonra da ondan 10 para almadım. Uzun bir süre denizde kaldım. Sonra 20 penilik bir çek yazdım. Ne yazık ki çek protesto edildi. Bundan son derece etkilenmiştim. Verileceğine emin olmadan hayatım boyunca bir daha çek yazmamaya karar verdim. Sir Charles Napler, Hindistan'daki Kumanya yerinden ayrılırken Hindistan subaylarına hitaben çok sert bir günlük emir yayınlamıştır. Bunda birçok genç subayın yaşadıkları süratli hayata hücum edilmiş, bu tarzdaki yaşamların onları çirkin anlaşmalara girişmeye zorladığı açıklanmıştır. Bu meşhur belgede dürüstlük iyi yetişmiş bir centilmenin karakterinden ayrılamaz dendikten sonra şunları eklemiştir. Ve parası ödenmemiş şampanya içmek, ücreti verilmemiş bir ata binmek sahtekarlıktır. Hiçbir zaman centilmenlikle bağdaşmaz. Bir genç hayat yolunda kendisini yoldan çıkartmak isteyenlerin bulunduğu bir yolda ilerler. Bunlara aldanmak demek, rezil olmanın yolunu tutmak demektir. Bu gibilerle kurulan ilişki, tabiatın uyandırdığı ilahi elektrik maddesinin bir parçasını hiç hissetmeden insandan çekip alır. Bunlara direnmek için cesaretle ve erkekçe hayır demek yeterlidir. Hemen karar vermelidir. Düşünmeye ve bir takım varsayımlar yürütmeye hiç gerek yoktur. Kötü bir huyumuza karşı kuvvetle ve başarıyla mücadele ederken sadece basirete dayanmakla yetinmemeliyiz. Bundan daha yükseğine, moral kuvvetine de dayanmamız gerekir. Burada moral ahlak. Söz vermek şüphesiz faydalıdır. Fakat asıl kıymetli olan şey, düşünerek hareket edip prensipleri kuvvetlendirmek, tasfiye etmek, aynı zamanda huyları ıslah etmektir. Bunları yapabilmek için bir genç, kendi kendini okumalı, adımlarını ölçmeli ve düşünceleriyle hareketlerinin koyduğu kurala uyup olmadığını karşılaştırmalıdır. İnsan kendisi hakkında ne kadar bilgi edinirse o kadar mütevazi olur ve kendi kuvvetine daha az güven besler, kendi kendini terbiye etmek kadar asil bir şey yoktur. Basit bir iş ve tasarruf bile sıradan bir insanı pekala kendi elinin emeğiyle geçinebilecek duruma getirebilir. Bu bir amele için de böyledir ancak gelirini iyi kullanması ve gereksiz masraflardan kaçınması şartıyla. İnsan güçlükle kazandığı parasının bir kısmını bir anaya, bir kısmını şuraya buraya dağıtacak olursa sonunda görecektir ki hayatı bir hayvan hayatından bir parça yüksektir. Öte yandan şayet paranın kıymetini takdir eder, yararlı yollarda kullanırsa ailece sade fakat rahat bir hayat yaşama imkanına kavuşur. Şayet o çalışan adam dünya servetleri içinde en kıymetlisi olan yüksek bir ideale ve ruh zenginliğine sahipse Yalnız kendine yardım etmekle kalmaz, hayat yolculuğunda başkalarının da faydalı bir yardımcısı olur. Nitekim Manchesterlı Thomas Wright bu iddiamızın parlak bir örneğidir. Thomas Wright Bir dökümhanede haftalık ücretle çalışan bir işçiyken hem kendini kurtarmış hem de yardım isteklerini yerine getirmiştir. Cezalarını çekip hapisten çıktıktan sonra iş bulmak için çırpınan bir takım kimseler olduğuna karar vererek hayatı boyunca bu konuyla ilgili uğraşmıştır. Her ne kadar sabahın altısından akşamın altısına kadar çalışmak zorundaysa da pazarları boş vakit buluyor ve bu boş vakitlerini onların yaralarını sarmaya adıyordu. Günde birkaç dakika ayırarak çok iş yapılabilirdi. İnanılması güçtür ama Wright 10 yıl içinde hedefinden hiç ayrılmayarak 300'den fazla bu çeşit insanı kurtarmayı başarmıştır. Papazların başaramadıklarını Wright başarmıştır. Onun yardımıyla kaybolmaları kesin gözüyle bakılan birçok çocuk ıslah edilmiş olarak geri verilmiş ve birçok katil içinde namus çerçevesinde çalışabilecekleri işler bulunmuştur. Bunun için para, vakit, enerji, basiret ve her şeyden çok başkalarının güvenini kazanmak için sağlam bir karakter gerekmektedir. En çok dikkati çeken nokta da Thomas Wright'ın bu işleri dökümaneden aldığı az ücretle başarmış olmasıdır. Ortalama onun yılda eline geçen para yüz altından azdı. Öyleyken o bu parayı iyi kullanmak ve israf etmemek sayesinde, hem ailesini rahat içinde yaşatıyor hem de bu zavallı insanlara yardım elini uzatabiliyordu. Ayrıca ihtiyarlık günleri için bir tarafa para da ayırıyordu. Onun hayatı bizlere şunu öğretir. 1. insandaki amaç kudretini. 2. Dikkatle ve düzenle uygulanan az miktardaki tasarrufun gücünü. 3. Her şeyin üstünde de karakter sahibi enerjik ve doğru bir insanın Başkalarının hayatları ve ahlakları üstündeki tesirini. Çalışmanın her aşamasında utanç değil, şeref vardır. Fuller, meşru bir işi olan değil, olmayan utansın der. Bir Amerika Cumhurbaşkanı, armasının ne olduğunu kendisine sordukları zaman, gençliğinde ormanda odun kestiğini hatırlayarak şu cevabı vermiş. Bir çift kolsuz gömlek. Para biriktirmekte enerjinin de rolü büyüktür. Buna cismen ve ruhen kendini veren bir insan, zengin olmakta pek seyrek başarısızlığa uğrar. Kazandığından daha az harca, bir lirana ötekini ekle, kazan ve biriktir. Göreceksiniz ki altın yağını gittikçe yükselecektir. Başkalarına yardım etmekle beraber, kendi mutluluğumuzu ve ihtiyarlığımızdaki rahatı sağlamak, bir taşla iki kuş vurmak çok takdire şayandır. Fakat yalnız servet peşinde koşmak, dar ruhlu ve kıskanç yaratılışlı insanların karakteristik niteliğidir. Akıllı bir insan böyle kötü bir huydan kendini daima korur. Korumayacak olursa gençlikte sadece para biriktirme hırsı şeklinde beliren bu huy, insan yaşlandıkça cimriliğe dönüşür. Her türlü fenalığın kökü paranın kendisi değil, para aşkıdır. Para avcısı yalın kılıcın kestiği vücutlardan daha fazla ruh öldürmüştür. Bu zihniyet ticaretin çok kötü taraflarından biridir ki insanda hiç hissetmeden ölçülü bir karakter doğmasına meydan verir. İş adamı bu suretle bunu kendine işlenmiş bir yol yapar. Üzerinde yürürken çoğu zaman hiç etrafına bakmaz. Böyle birinin defterinden bir yaprak koparırsan onun canını almış olursun. Cezayir'de bir köylü ağaca kabak bağlamış ve bunun içine de pirinç doldurmuş. Kabaktaki delik ancak bir maymunun elinin gireceği genişlikteymiş. Maymun gece gelir, elini delikten sokar, pirinci avuçlarmış ama avucunu pirinçle şişmiş olduğundan bir daha geri çekemezmiş. Avucunu boşaltıp elini çekmeyi de bir türlü akıl edemezmiş. Sabaha kadar bu halde kalır, köylü gelince de ona aptal aptal bakar ve sonuçta yakayı ele verilmiş. Fakat bu esnada pirinci avucunun içinde sıkar dururmuş. Bu küçük hikayeden alınacak ders hayatın pek çok safasına uygulanabilir. Bu maymun açgözlülüğüdür. Paranın kuvveti genellikle çok abartılmıştır. Bu dünyada yapılmış olan büyük şeyler zenginlerden ziyade az paralı insanlar tarafından oluşturulmuştur. Dünyanın en büyük fikir adamları, kaşifler, mucitler ve artistler, serveti az olan insanlar arasından yetişir. Servet çoğunlukla hareketi hızlandırıcı değil, onu durdurucu olmuştur. Mirasa konan genç, hayatı çok kolay bir şeymiş gibi görür ve eline geçen servetle doymuş hale gelir. Çünkü artık isteyeceği, arzulayacağı hiçbir şey kalmamıştır. Uğrunda mücadele edecek ortada bir gaye de bulunmadığından kendini salıverir. Artık o manen de madden de uykuya dalmış demektir. Bununla birlikte zengin insan eğer iyi bir ruhtan ilham almışsa tembelliğini erkekçe bir hareket saymaz, eğer servetin ona yüklediği sorumlulukların farkına varacak olursa daha çok gayret etme gereğini anlar. Fakat ne yazık ki hayatta gördüklerimiz böyle değildir. Agur'un duasındaki kıymetli mana galiba hepsinden daha doğrudur. Allah'ım bana ne fakirlik ne de zenginlik ver. Sadece beni yaşatacak kadar yiyecek ihsan et. Manchester'daki anıtta şu sözler yazılıdır. Benim zenginliğim sahibi bulunduğum servetin büyüklüğünden değil, ihtiyaçlarımın küçüklüğündendir. Ölçülü ve iyi beslenmiş bir zihin, faydalı amaçlara ayrılmış bir hayat, hangi işte kullanılmış olursa olsun, Yalancı dünyanın bütün sahte gösterişinden kesinlikle daha önemlidir. Hayatta en büyük gayenin erkekçe bir karakter yaratmak, zihni, vicdanı, kalbi ve ruhu mümkün olduğu kadar geliştirmek olduğuna inanıyorum. Bu yol insanın büyük zevkler temin edeceği başarılarla dolu bir hayat, çok para, kuvvet ve mevki, şeref veya şöhret yolu olmayabilir. Fakat insan bu yolu takipte büyük ölçüde faydalı işler görmüş ve insanlık vazifesini yapmış olur. Toplumda dikkat çeken insanlar fikir rehberliği yapanlardır. Bunların mutlaka zengin olmaları gerekmez. Daha ziyade kuvvetli karaktere, disiplinli tecrübeye ve ahlak mükemmelliyetine sahip olmaları gerekir. 9. Bölüm Kendini Yetiştirme Sir Walter Scott der ki, İnsan için en güzel terbiye insanın kendi kendine verdiği terbiyedir. Bu gerçek edebiyatta, ilimde ve sanatta kendini şöhret yapmış her insan için aynen böyledir. Okulda veya kolejde edinilen terbiye sadece bir başlangıçtır. Başlıca değeri ise zihni terbiye ederek onu sürekli bir çalışma ve okumaya alıştırmaktır. Bir problemin çözümü diğer problem için bir çıkış noktasıdır. Böylece kazanılan bilgi zihne nakşedilmiş olur. En iyi öğretmenler, kendi kendini yetiştirmenin önemini hemen tanıyanlar ve bilgiyi kendi gayretleriyle elde edenlerdir. Bu öğretmenler anlatmaktan çok uygulamaya değer verirler. Öğrencilerin uğraş verdikleri konuya bizzat katılmalarını sağlarlar. Bu suretle öğretmeyi sadece bilginin açıklaması gibi pasif bir anlayıştan kurtarıp onu daha yükseklere çıkarmışlardır. İşte Büyük Doktor Arnold bu ruhla çalışmıştır. Öğrencilerinin kendine güvenmesini, kuvvetlerini kendi gayretiyle geliştirmeyi öğretmeye çalışmış ve onları teşvikle cesaretlendirmiştir. Kendisi şöyle der, Eğer bu dünyada cidden hayret edilecek bir şey varsa, o da doğrulukla, samimiyetle ve şevkle geliştirildiği zaman doğal kuvvetlerdeki aşağılığın Tanrı tarafından kutsanması büyüklüğünü görmektir. Bu karakterdeki bir öğrenciden bahsederken de ben onun önünde şapkamı çıkartırım der. Orta yollu çalışma hem sağlıktır hem de insan bünyesine elverişlidir. Çalışma bünyeyi terbiye eder, okumanın zihni terbiye ettiği gibi. Wellington Dükü bir zamanlar kendisinin de içinde yaşadığı Eton Koleji'nin spor sahasında çocukların oyunlarını seyrederken şu tespitte bulunmuştur. Waterloo meydan savaşı işte burada kazanılmıştır. Din adamı Jeremy Tyler da şunları söyler. Tembellikten sakının, boş vakitlerinizi ciddi ve faydalı çalışmalara ayırın. Zira ruhun işsiz kaldığı ve vücudun rahat bulduğu bu boşluğa havailik sürüne sürüne kolayca girer. Bütün meşguliyetler içinde vücudu çalıştırmak kadar faydalısı ve şeytanı uzaklaştırıcısı yoktur. Her işte sürekli çalışma kabiliyeti sağlıklı vücuda bağlıdır. Şu halde yalnız bedeni değil, fikri çalışmalar için de sağlıklı olmanın önemini kabul etmek gerekir. Öğrenciler arasında sık sık gördüğümüz memnuniyetsizlik, neşesizlik, hareketsizlik ve durgunluk bedeni çalışmaların ihmali yüzünden olmaktadır. Bu ihmal hayata karşı bir kayıtsızlık ve nefret şeklinde belirir. Gençlerin alet kullanmasını öğrenmeleri çok faydalıdır. Böylece elin ve kolun nasıl kullanılacağını öğrenmiş, sıhhi meşguliyeti tanımış, zihinlerini el işleriyle geliştirmişler, insanın nasıl faydalı olacağı hakkında fikir edilmiş ve sonunda gayretini alışkanlık haline getirmiş olur. Öğrencinin öğrenim hayatında önem vermesi gereken iki nokta vardır. Konuyu kavramak ve dikkat etmek. Zihni geliştirmek için izlenecek yolu çizerken şu kurala bakmak lazım. Konuyu kavrayıncaya kadar bütün dikkat ve özeni bir tek konu üzerinde toplamak. Bunun için de birkaç kitapla uğraşmayı adet edinmiş, şuradan buradan bir parça okuyarak hiçbirinden hakkıyla faydalanmamak huyundan vazgeçmek gerekir. Bunun içindir ki edinilen az fakat tam ve doğru bilgi, geniş fakat derme çatma bilgiden daha değerlidir. İnsanı değerli bir adam yapan ne karıştırdığı konuların çeşitliliği ne de okuduğu kitapların sayısıdır. Burada asıl olan öğrenilmesi belirlenmiş konuya tam uygunluk ve ona hakim olmaktır. Eğer bir insan yapmak istediği iş hakkında tam bir fikre sahipse bunu yapmak için seçeceği vasıtayı bulmakta pek az başarısızlığa uğrar. En faydalı öğrenim kesin bir amaçla yapılandır. Bilginin herhangi bir şubesini ele alacak olursak, ona tamamıyla hakim olmak şartıyla onu her zaman kullanabiliriz. Yalnız birçok kitap elde etmek veya bilgi edinmek için nereyi karıştıracağımızı bilmek yeterli değildir. Hayata lazım olan bilgiyi biz kendimizde taşımalı ve her saniye onu kullanabilecek durumda olmalıyız. Evlerimizde paramızın bulunması ceplerimizde bulunmadıkça bir mana ifade etmez üstümüzde her zaman değiştirebileceğimiz bilgi bulunmalıdır. Yoksa bunu kullanma fırsatı çıktığında değerlendiremeyiz. Kendi kendini yetiştirmekte sürat ve karar ticarette olduğu gibi gereklidir. Bu nitelikleri geliştirmek için gençleri kendi öz kaynaklarına güvenlerine alıştırmak ve mümkün olduğu kadar özgürlükten zevk almalarına izin vermek gerekir. Fazla yol göstermek ve yasak koymak, kendi kendine yardım huyunun gelişmesini geri bıraktırabilir. Güvensizlik çoğunlukla tahmin edildiğinden fazla insanın gelişmesine engel olan bir eksikliktir. Söylenildiği gibi hayattaki başarısızlıkların yarısı, atlamakta olan atın dizginlerini çekmekten ileri gelir. Hakiki alçak gönüllülük, insanın kendi üstünlüklerini takdir etmesiyle pekala bağdaşabilir ve bütün üstünlüklerin inkarını gerektirmez. Bununla birlikte sıfırlarının önüne sahte bir rakam koyarak kendilerini aldatanlar da vardır. Kendine güvensizlik, kendine inanmamak, sonuçta çalışma temposunu düşürerek insanların ilerlemesine engel olur. Derme çatma ilmi bilgileri kestirme yöntemlerle elde etme sevdasındayız. Kısa bir kurs sırasında tecrübelerle canlandırılan dersleri dinlemek, yeşil suyun kırmızıya döndüğünü ve oksijenin fosfor içinde yandığını görmekle kimya öğrendiğimizi sanıyoruz. Buna hiç yoktan iyi diyenler de olabilir. Fakat gerçekte bu hiçbir işe yaramaz. Böylelikle öğrenim gördüğümüzü hayal ederiz ama bu şekildeki öğrenimle sadece kendimizi eğlendirmiş oluruz. Zevk ve eğlence içinde ilim tahsiline alışmış olan gençler, gerçek tahsil ve çalışma diye kendilerine sunulacak şeyleri hemen reddeder. İlim ve bilgiyi sporla öğrenenler, her ikisini de spor olarak anlamaya eğilimindedir. Bu suretle insanda yerleşen entelektüel hovardalık huyu, zamanla, zihinde ve karakterde çok uyuşturucu bir etki yapar. Yazık ki bu kötü huy yayılmakta ve çeşitli yollar üzerinde yürümektedir. Bunun en zararlı tarafı genişlemesi ve devamlı çalışmaya engel oluşu ve zihni canlılıktan ve azimden mahrum edişidir. Edebi kültürün önemini bugün için abartmamız mümkündür. Bunu böyle düşünmeye mecburuz. Zira birçok kütüphanelere, enstitülere ve müzelere sahip bulunuyor, büyük ilerlemeler kaydediyoruz. Fakat bu gibi kolaylıklar kendi kendilerini yüksek derecede yetiştirmek isteyenler için bir yardım olduğu kadar onlara engel de çıkartabilir. Maddi zenginlik, gönül zenginliği olmadığı gibi bir kütüphaneye sahip olmak veya kütüphaneden yararlanmak da öğrenmek olmaktan çoktan çıkmıştır. Hikmet ve anlayış elde etmek için yalnız okumak yetmez. Bu ancak yüksek derecede bir disiplinle kazanılır. Bizim yöntemsiz, amaçsız, derme çatma okumalarımız zihin için eğlenceden öteye geçemez. O saniye için zihne biraz zevk verir fakat zihnimizi zenginleştirmez. Böylece birçokları zihinlerini geliştirdiklerini sanırlar ama yaptıkları zaman öldürmekten başka bir şey değildir. Bunun tek iyi tarafı kötü şeyler yapmaktan onları alıkoymasıdır. Şunu da belirtmek gerekir ki kültürden başlıca gaye zihni sadece başkalarının düşünceleriyle doldurmak değil, kendi şahsi zekamızı genişletmek, ve hayatta bizim daha faydalı ve yetkili birer işçi olarak yetişmemizi sağlamasıdır. Burada asıl önem taşıyan nokta bir insanın ne kadar bildiği değil, bir bilginin amacı ve sonucudur. Bilginin amacı karakteri geliştirmek, olgunluğu ilerletmek, daha mutlu, daha faydalı kılmak, daha hayırsever, daha enerjik, hayatta her yüksek amaç ve işte başarı sağlamak olmalıdır. Eğer insanlar ahlak anlayışına değer vermeden yalnız kabiliyete hayran olmak ve onu cesaretlendirmek hevesine düşerse her türlü kötülüğün yolunu tutmuş olur. Başkalarının neler yaptığını düşünmek yerine kendimiz bir şeyler olmalı, bir şeyler yapmalıyız. Çünkü kendini disipline alıştırmak ve kendine yol göstermek herkesin görevidir. Pratik olgunluğun başlangıcı, kendini disipline alıştırmak ve nefsini kontrol etmektir. Ümit bundan doğar. Zira kim kuvvetli ümit ederse, içinde mucize potansiyelini taşıyor demektir. En sade insan şunu demelidir. Kendime saygı göstermek, kendimi yetiştirmek, hayatta benim gerçek görevim budur. Büyük toplum sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak, ne vücudumu, ne aklımı, ne de hislerimi mahvetmeye veya kötüleştirmeye hakkım vardır. Tersine bunları elverdiğince en yüksek mükemmelliğe eriştirmekle sorumluyum. Kötülüğü yok etmekle kalmayarak içimdeki iyi cevherleri uyandırmakla yükümlüyüm. Bu suretle karşılıklı saygı, adalet ve düzen kurulmuş olur. Kanun sadece yazılı bir sicil ve garanti durumunda kalır. Kendini küçük görmek, kendi kendinin kıymetini düşürmekle olur. O zaman başkaları da bizi böyle görür. Aşağıya bakan insan ayağa kalkamaz. En sade insan bile bu hissi geliştirmekle kalkınabilir. Nefse saygı göstermesini bilmekle yoksulluk bile yok edilebilir. Fakir bir insanın bütün aldatıcı şeyler ortasında hiçbir cazibeye kapılmayarak kendini temkinli tutması ne asil bir manzara'dır. Zeka her türlü şarta kolaylıkla uymayı, Yaptığı işteki usulleri geliştirmeyi insan için mümkün kılar. Her konuda onun becerikli olmasını ve sonuç alacak iş görmesini sağlar. Kim hem kafası hem de eliyle çalışırsa kendisindeki kuvvetin arttığını hisseder ki bu insanın zihninin tadacağı en yüksek lezzettir. Kendi kendine yardım etme kuvveti toplumu ve onun hareketlerini yeni bir ilgiyle karşılamaya başlar. Duyduğu sempati hisleri büyür ve genişler. Böylece insan başkaları içinde çalışmaktan zevk alır. Çoğu kimse kendi kendini yetiştirip olgunlaştırma işinde kötümser olmaya başlamıştır. Zira dünyada istedikleri şeyleri hayal ettikleri gibi çabucak elde edememişlerdir. Buğdayı ekmişler ve onun hemen bir meşe ağacı olmasını beklemeye koyulmuşlardır. Bunlar bilgiyi çarşıda satılan bir mal sanmışlardır. Hayal kırıklıkları ise istedikleri gibi kolayca satılmadığını gördüklerinde ortaya çıkar. Oysa bilgi, kar ve satış mağazası değil, yaratıcının saltanatı ve insan haysiyetini kurtarmak için zengin bir depodur. Bir iş adamı için kendi kendini yükseltmek ve toplumdaki durumu iyileştirmek hiç şüphe yok ki soylu bir harekettir. Fakat bu kendini feda etmek pahasına yapılmamalıdır. Zihni sadece vücudun bir kölesi haline koymak, onu çok aşağılamak demektir. Hayatta bilgiden ziyade evdeki işlerde başarısızlıktan dolayı ağlayıp sızlanmak ancak küçük ve çoğunlukla ham bir kafanın kârıdır. Eğitimi soysuzlaştırmanın başka bir yolu da onu entelektüel bir hovardalık ve eğlence olarak kullanmaktır. Bizim halk edebiyatımızda kendini çeşitli şekillerde gösteren heyecan ve saçmalık hastalık halini almıştır. Okuyucunun zevkini okşamak için kitaplarımız, dergi ve gazetelerimiz çok komik ve eğlendirici olmaya çalışıyorlar. Sıradan bir dil kullanmaktan, insani ve ilahi bütün kanunlara aykırı yazılar yazmaktan çekinmiyorlar. Bacon, gençlikteki tabiat kuvveti birçok aşırılık hareketlerinin üstünden geçerek ihtiyarlayıncaya kadar insanın yakasını bırakmaz şeklindeki tespitiyle fiziki olduğu kadar ahlaki bir gerçeği de vurgulamaktadır. İtalyan Gusti bir arkadaşına şöyle yazmış. Seni temin ederim ki yaşamak için büyük bir bedel ödüyorum. Tabiat başlangıçta bunları bedava verecekmiş gibi yapıyorsa da sonradan hesap pusulasını yolluyor. Gençlik deliliklerinin en fenası kişinin kendisini perişan etmesidir. Benjamin Constant, zeka ve kabiliyeti sayesinde çok büyük işler yapabilecek durumdayken hayatı uzatılmış bir ızdıraptan başka bir şey değildi. Birçok şeyler yapmaya karar verdiği halde bir türlü yapmıyordu. Hatta din hakkında bir kitap yazmaya uğraşırken kumar masalarından bir türlü kalkamıyordu. Kendi kendini kül ve toz diye tarif ediyordu. Ben diyordu, bu dünyadan sefalet ve ızdırapla birlikte bir gölge gibi geçip gidiyorum. Bununla birlikte Voltaire'in enerjisine sahip olmayı çok isterdi. Ama dehasına rağmen bir türlü olamıyordu. Zira onda istediğini yapabilme kuvveti kalmamıştı. Sadece bir arzusu ve isteği vardı. Vaktinden önce çöktüğü için hayatı bir yığın kırılmış zincir halkasından başka bir şey değildi. Hiçbir prensip tanımadığını bizzat kendisi itiraf etmiştir. Böylece fevkalade yetenek ve meziyetleriyle hiçbir şeyde başarılı olamamış, birçok yıllar sefalet içinde yaşadıktan sonra bir külçe gibi yıkılıp ölmüştür. Bu dünyada muhakkak ki şehvetli zevklerden, servetten ve hatta sıhatin kendisinden bile daha iyi bir şey vardır. O da kendini bilgiye vermektir. Hayat savaşı çoğunlukla yokuş yukarı yapılır ve bunu hiç savaşmadan kazanmak, bir şeref payı olmadan kazanmak demektir. Eğer dünyada zorluklar olmasaydı başarılar da olmazdı. Güçlükler belki zayıfın gözünü korkutur fakat azimli ve cesur insanlar için sağlıklı bir teşvik edicidir. Hayattaki bütün tecrübeler şunu kanıtlar. İnsanlığın ileri hareketinde yolun üstüne atılan engeller, sağlam bir ahlak, temiz bir gayret ve sabır hepsinin üstünde de zorlukları yenmek ve felaketlere erkekçe karşı koymak gibi erdemlerle yok edilebilir. Zorluklar insanın kuvvetini terbiye eder ve kabiliyetini disiplin altına alır. Onu gelecekteki gayretler için güçlendirir. Başarıya giden yol tırmanması belki zor, dik bir yoldur ama tepeye ulaşanın enerjisini ispatlar. Tecrübe ile insan öğrenir ki engeller onlarla uğraşmak sayesinde yok edilir. Isırgan otunu kuvvetle sıkarsanız onu ipek kadar yumuşak hissedersiniz. Amacınızı gerçekleştirmek için en etkili yardım, onu mutlaka elde edeceğinize dair olan manevi kanaat ve kararınızdır. Böylece bütün zorluklar kendiliğinden dağılıp gider. William Cobbett'in nasıl İngilizce gramer öğrendiğinin öyküsü, güçlükler içinde çalışan bu gibi öğrencilere ibret olacak durumdadır. O bunu şöyle anlatır. Ben grameri günde altı pena alan bir işçi olduğum sırada öğrendim. Yattığım sedirin kenarı benim okul sıramdı, çamaşır torbası da çantam, dizimin üstündeki bir karton parçası ise yazı masamdı. Mum ve yağ alacak param yoktu, kışları yanan ateşin ışığından faydalanırdım. Bana yol gösterecek ne anam babam ne de bir arkadaşım vardı. Bir kalem veya bir yaprak kağıt almak için yiyeceğimden kesmek zorunda kalıyor, adeta kendimi açlığa mahkum ediyordum. Çalışmalarım esnasında rahat ve huzurum da yoktu. Askerlerin kimi şarkı söyler, kimi ıslık çalar, kimi kahkaha atardı. Bense bu gürültü arasında derslerime çalışırdım. Ben bu şartlar altında bütün bu sefalet ve mahrumiyetlere katlanarak başarılı olur da engeli aşarsam, başarılı olamayan gençler acaba ne gibi bahaneler öne sürebilir? Aynı çalışkanlık ve sabırla kendisini yetiştirenlerden biri de Sir Samuel Rommel'iydi. Aslen Fransız olan bir kuyumcunun oğludur. Çocukluğunda çok az öğrenim görmüştür. Fakat durmaksızın çalışmış ve kaybedilen zamanları bol bol telafi etmiştir. Otobiyografisinde şöyle der. 15 yaşlarındayken latince öğrenmeye karar verdim. O sıralarda latincenin ancak çok bilinen bir takım gramer kurallarını öğrenmiştim. Fakat 3-4 yıllık bir çalışmadan sonra bütün ünlü Latin yazarların eserlerini baştan sona kadar okumayı başardım. Yalnız teknik konularda yazılar yazmış olan yazarları okumadım. Cicero'nun meşhur hitabelerini baştan başa gözden geçirdim ve Hammer'ın pek çok şiirini tercüme ettim. Terence, Virgil, Horace, Ovid ve Juvenal'i tekrar tekrar okudum. Serge Romili, bunlardan başka coğrafya, tabiat tarihi ve tabiat felsefesi okumuş, kültürünü geniş bir sahaya yaymıştır. 16 yaşındayken katip olarak bir avukatın yanına girmiş, hukukta çalışmış ve sonunda baroya kaydolmuştur. Bütün bu çalışmalar ve gayretler meyvesini vermekte gecikmemiştir. 1806 Fox idaresi zamanında devletin hazine vekilliğine kadar yükselmiştir. Buna rağmen bu kazançlarla kendisi bir türlü yetinmemiş, eksiklerini tamamlamak için hiçbir gayretten geri kalmamıştır. Öğrenmekte yaş sınırı yoktur. Bu sözü doğrulamak için birçok isim sayabiliriz. İhtiyarlıkta bile karar sahibi insanlar pek çok şey yapabilirler. Yeter ki bir defa başlamış olsunlar. Sir Henry Spellman ilim öğrenmeye 50 yaşından sonra başlamıştır. Franklin, natural filozofi üstündeki çalışmalarına 50'den sonra hız vermiştir. Dryden'la Scott, 40'ına gelinceye kadar tanınmış birer yazar değillerdi. Boccaccio, edebiyata 35 yaşında, Alfieri ise Yunanca öğrenmeye 46 yaşında başlamıştır. James Watt, 40 yaşındayken Fransızca, Almanca ve İtalyanca öğrenmiştir. İbranice öğrenmeye başladığı zaman 56 yaşındadır. Handel ancak 48 yaşından sonra büyük eserlerini yayınlamaya başlamıştır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Öğrenmeye yaşım uygun değil, artık ihtiyarladım diyenler tembeldir. Sonradan Parlayan insanlar. Ressam Pietro o kadar aptal sanılıyordu ki çocukluğunda ona merkep kafalı lakabı takılmıştı. Thomas Gold da ağır Tom diye anılırdı fakat çalışkanlığıyla o sonradan kendini yüksek yerlere taşımıştır. Newton okuldayken sınıfın en gerisinde otururdu. Onun üstündeki çocuk bir gün onu itince tembel Newton onu dışarıda kavgaya davet etti ve çocuğu bir güzel dövdü. Fakat bu olay onun için bir ders olmuştu. Hemen oturup çalışmaya başladı ve rakibini geçmeye karar verdi. Gayretiyle de sınıfın başına geçti. Bizim birçok tanınmış insanımız hep böyle sönük insanlar olarak hayata başlamıştır. Isaac Barrow, Shanterhouse Okulu'nda öğrenciyken hiddeti, kavgacılığı ve tembelliğiyle tanınırdı. Babası bile ondan o kadar usanmıştı ki çocuklarından birisini almak isterse Tanrı'nın Isaac'i alması dileğinde bulunmuştur. <gülüyor> Walter Scott da çocukluğunda tembeldi. Derslerine bakmaz haylazlık ederdi. Nitekim Edinburgh Üniversitesi'nde profesörün onun hakkında şu hükmü verdiği bilinir. Bugün nasıl tembelse yarında öyle kalacaktır. Şair Burns çok durgun kafalı bir çocuktu. Yalnız sporlarda kendini gösterebiliyordu. Goal Smith kendisi için çok geç çiçek açan bir bitki demiştir. Doktor Arnold'un çocuklar hakkında söylediği büyük insanlar için de doğrudur. Ona göre bir çocukla öteki çocuk arasındaki fark enerjide olduğu gibi kabiliyette geçerli değildir. Yeter ki ahlak, çalışkanlık ve sabır sahibi olsun. Bu nitelikler olunca o kafası işlemez çocuk, bu niteliklerden yoksun bulunan en zekileri mutlaka geçecektir. Yarışı kazanan yavaş fakat emin olarak yürüyendir. Okuldaki çocukların durumlarıyla onların sonradan atıldıkları hayat sahnesindeki durumlarının Niçin tam tersine döndüğünü ancak sabırla açıklayabiliriz. Fakat okulda o derece zeki olan bir çocuğun sonradan sıradan bir insan halini aldığını görmek insana cidden garip gelir. Öte yandan aptal gibi görünen ve kendilerinden hiçbir şey beklenilmeyen, kabiliyetleri az fakat kendilerinden emin olan çocukların insanların başında liderlik ettiklerini görürüz. 10. Bölüm Örnekler ve Modeller Nasihat bize yolumuzu gösterebilir fakat huylar bizimle beraber yaşayarak sürekli yanımızdan ayrılmayan sessiz örnektir ki bizi ilerletir. İnsanlar kulaklarından çok gözleriyle öğrenmeye yatkındır. Gözle görülen bir şey kulakla duyulan veya okunan bir şeyden daha derinizler bırakır. Bu yargı özellikle çocuklar için doğrudur. Zira o sırada göz bilginin biricik kapısıdır. Çocuklar ne görürlerse onu hissetmeden taklide koyulurlar. Hiç bilmeden etraftakilere benzemeye başlarlar. Tıpkı üstünde yaşadıkları yaprakların rengini alan böcekler gibi. Aile terbiyesinin önemi bu suretle meydana çıkmış oluyor. Okulların etkisi ne olursa olsun evlerimizde önümüze serilen örnekler kadın ve erkeklerin karakterlerinin oluşmasında önemlidir. Aile ocağı toplumun milli karakterinin tohumudur. Bu çeşmeden temiz veya kirli, genel ya da özel bütün hayatı idare eden gelenekler ve fikirler fışkırır. Ana babanın karakteri çocuklarında tekrar olunmaktadır. Kulaktan öğrenilen şeyler çoktan unutulmuş olsa bile çocukların her gün tanık oldukları şefkat, disiplin, çalışkanlık ve nefis hakimiyeti onlarda yaşayacak ve onlarda uygulama sahası bulacaktır. Anne ve babanın sessiz bir hareketi veya amaçsız bir bakışı bile karakter üzerine öyle bir mühür vurur ki zamanla silinmesine imkan yoktur. West, annemin bir öpücüğü beni ressam yaptı demiştir. Buxton, hayatta büyük bir mevkiye geldiğinde annesine şöyle yazmıştır. Çocukluğumda zihnime ektiğin fikirlerin tesirlerini özellikle başkalarıyla olan ilişkilerimde daima hissediyorum. İnsan geçmiş yüzyıllar içinde ekilmiş ağaçların meyvesinden başka bir şey değildir. İnsanın hiçbir eylemi yoktur ki tamamıyla ölsün. Onun iyi ve kötü hareketleri kendi çeşitlerinin meyvelerini vermeye devam edecektir. Gelecek nesilleri tesir altında bırakacaktır. İşte insan varlığının büyük tehlike ve sorumluluğu bu ciddi ve çok önemli gerçeğin içinde toplanır. İyi bir örnek olmanın önemi büyüktür. En zavallı ve en sönük insanın bile günlük hayatında uygulayabileceği sessiz bir eğitim, en kötü durumu bile faydalı hale getirebilir. Gerçek insan her yerde her türlü şart altında, kırda, bayırda, büyük şehirlerin arka sokaklarında yetişebilir. En sıradan bir iş yeri bile endüstri, ilim ve güzel ahlak okulu olabilir. Diğer taraftan tembellik, delilik ve ahlaksızlık okulu da olabilir. Bütün bunlar kişilere ve onların eline geçen fırsatları ne şekilde kullandığına bağlıdır. Karakter eğitimi bir model meselesidir. Biz hiç farkında olmayarak kendimizi etrafımızdaki insanların karakterleri, hareketleri, huyları ve fikirleriyle yoğururuz. İyi sistemler çok faydalıdır. Fakat iyi modeller daha çok işe yarar. Zira bu sonuncuda fiilen bir öğretim ve hareket halinde canlı bir hikmet vardır. İyi nasihat ve kötü örnek bir elle yaparken ötekiyle yıkmak demektir. Bu itibarla özellikle gençlikte arkadaş seçiminin önemi büyüktür. Gençlerdeki manyetik çekiş becerisi hiç farkına varılmayarak etrafındakilere benzemeyi kolaylaştırır. Kötü bir arkadaş edinmektense yalnızlığı tercih edin. Arkadaşlarınız ya sizin gibi ya da sizden üstün olmalıdır. Zira bir insanın değeri daima arkadaşı tarafından biçilir. İnsanlar kötü modellere temas edince yavaş yavaş o modellere benzemekten kendini alamaz. Sanatçılar da kendilerinden büyük sanatçılarla dostluk kurmalıdır. Neşeli çalışma. Neşe ruha esneklik verir. Onun önünde hayaletler uçar, zorluklar karamsarlık vermez. Çünkü ümitle karşı karşıyadır. Zihinse seyrek olarak başarısızlığa uğrayan fırsatları geliştirmek için böyle neşeli bir ruha muhtaçtır. Hararetli bir ruh sürekli sağlıklı ve mesut bir ruhtur. Kendisi neşe içinde çalıştığı gibi başkalarının da çalışmasına ön ayak olur. En basit işlere bile bir ciddiyet verir. En işe yarayan eser yüreği neşeli bir insanın elinden çıkan eserdir. 11. bölüm Karakter ve ideal insan. Hayatın tacı ve şerefi karakterdir. Aslında başlı başına bir basamak olan ve çoğunluğun iyiliği için bir merhale olan karakter her çeşit insanı yükseltir ve toplumdaki her konuma layık olduğu itibarı sağlar. Onda öyle bir etki vardır ki varlığını daima hissettirir. Çünkü karakter deneyimden geçmiş bir itibarın, doğruluğun ve prensibe bağlılığın sonucudur. Karakter en iyi şekle bürünmüş insan doğasının kendisidir insanı sarmış bir ahlak düzenidir. Karakter sahibi insanlar, toplumun yalnız vicdanı değil, her iyi idare edilen devlette karakterli insanlar o devletin en mükemmel iticik kuvvetidir. Zira dünyaya hükmeden başlıca şey manevi meziyetlerdir. Savaşta bile bu böyledir. Nitekim Napolyon, manevi güçle fiziki gücü oranında karşılaştırma yapmıştır. Milletin kuvveti, endüstrisi ve medeniyeti. Bütün bunlar kişinin karakterine bağlıdır ve medeni emniyetin temeli bunun üzerine kuruludur. Kanunlar ve kurumlar sadece bunun olgunlaşmış şeklidir. Tabiatın adil terazisinde fertler, milletler ve ırklar ancak hak kazandıkları kadarını elde edebilirler, fazlasını değil. Bir insanın kültürü nispeten az, serveti sınırlı ve kabiliyeti zayıf olabilir fakat karakteri sağlamsa, bir iş yerinde, bir muhasebe bürosunda, çarşı veya millet meclisinde, kısacası neresi olursa olsun o daima nüfus sahibi olur. 1801'de Cunning ne akıllıca yazmış. ''Beni iktidara götürecek yol karakter aracılığıyla olmalıdır. Başka hiçbir yolu tecrübe etmeyeceğim. Ve şuna tamamıyla inanıyorum ki bu yol en kısası değilse bile en sağlamıdır.'' Karakter gerek yüksek mevki sahibi gerekse mütevazi insanlar üzerinde güven uyandırır. İnsanın şahsi karakteri bir süvari alayından daha kuvvetli bir savunma garantisidir. Bilginin kuvvetli olduğunu biliriz ama karakter ondan daha kuvvetlidir. Kalpsiz bir zeka, ahlaksız bir direnme, iyiliksiz bir beceri kendilerine göre kuvvetlidirler ama kötülüğe yarayan birer kuvvettirler. Biz onlardan ders alır veya onlarla eğleniriz ama bir yan kesicinin ustalığına veya bir haydutun biniciliğine hayranlık gösteririz. Gerçek karakter sahibi gizli de olsa açık da olsa dürüst hareket eden kişidir. Orada kimse olmadığına göre cebine niçin birkaç elma atmadığı sorusuna iyi terbiye almış olan bir çocuk şu cevabı verir. Nasıl kimse yoktu? Ben orada değil miydim? Ben böyle şerefsiz bir şey yaptığımı görmek istemem. Bu olay çok sade fakat hiç de yabana atılmayacak vicdan prensibini canlandıran bir karakter asaletidir. Bu hayatı düzenleyen aktif bir kuvvettir. Bu etki olmazsa karakter himayeden yoksun kalır ve kötülüklerin cazibesine kapılır gider. Kişinin kötü hareketi ister başarılı olsun ister başarısız olsun... İster keşfedilsin, ister keşfedilmesin, buna cüret eden kişi artık aynı adam değildir, başka birisi olmuştur. Bundan sonra onu vicdan azabı takip eder ki suçlunun mutlaka çekeceği ceza budur. Aydınlık nasıl küçük deliklerden görülebilirse, küçük şeyler de insanın karakterini öylece aydınlatır. Gerçekten karakter iyi ve şeref çerçevesinde yapılmış küçük şeylerden oluşur. Günlük hayat bir taş ocağıdır ki biz karakteri onunla yaparız. Karakterin en güzel tecrübelerinden biri başkalarına karşı olan davranışımızdır. Bizden daha yüksek ve daha aşağı olanlarla bizimle aynı derecede bulunanlara karşı takınacağımız tatlı bir eda daima bir sevinç kaynağı olacaktır. Toplum içinde nezaket bütün doğaya renk veren ışığın sessiz etkisi gibidir. O, gürültüden veya kuvvetten çok daha güçlüdür ve çok daha verimlidir. Hayata renk veren terbiyeli hareketler kanunlardan daha önemlidir. Çünkü kanunlar bu hareketlerin bir göstergesinden başka bir şey değildir. Kanun bize şurada burada temas eder. Halbuki terbiyeli hareketlerimiz her yerde bizimle birliktedir. Terbiyeli hareket dediğimiz şey iyi ahlaktan ne az ne de fazladır. Bu sadece nezaket ve kibarlıktır. İyi kalplilik, insanlar arasındaki her çeşit karşılıklı güzel ilişkinin ağır basan bir unsurudur. Nezaket insana hiçbir paraya mal olmaz. Bunu yapmak da insana pek az bir zahmete mal olur. O zaman kalpleri kazanmaya bakınız. Bu suretle herkesin kalbini ve kesesini kazanmış olursunuz. Gerçek nezaketin belirtisi başkalarının fikirlerine karşı saygı göstermektir. Hiç itiraz kabul etmeden söz söylemek şımarıklığın gelişmiş bir şeklidir. Bu huyun en kötü biçimi ise kalabalıkta inatçılıkla ortaya çıkar. İnsanlar birbirlerinin zıt fikirlerine sahip olmasını kabul etmelidir ve ayrı fikirlere tahammül göstermelidir. Öyle anlar vardır ki söylenen sözler yumruk kadar tesirlidir. Ve öyle yaralar açar ki tedavileri yumruk yarasından daha zordur. Gerçek centilmende çok keskin bir onur hissi vardır. Bu his insanı baya hareketlerden daima alıkoyar. Onun söz ve eylem konusundaki doğruluk standardı çok yüksektir. O ne hileye sapar, ne yalan söyler, ne desise kullanır, ne de işten kaçar. Haysiyet sahibidir. Doğru ve dürüst bir insandır. Onun uyduğu kanun, Ahlak dürüstlüğüdür. Evet dediği zaman bu onun bir kanunudur. Hayır kelimesini de tam uygun mevsiminde söylemeye cesaret eder. Servet ve mevkinin gerçek bir centilmen nitelikleriyle mutlaka bir ilişkisi olması gerekmez. Fakir bir adam da ruhen ve günlük hayatı bakımından gerçek bir centilmen olabilir. Örneğin fakir bir adam şayet namuslu, doğru ve dürüst, nazik, soğukkanlı, cesur, Haysiyet sahibi ve kendi kendine yardım eden cinstense gerçek bir centilmendir. Gerçek cesaretle, nezaketle el ele yürür. Cesur insan cömert ve affedicidir. Hiçbir zaman zalim ve kindar değildir. Asil bir insanda fedakarlık ruhunun nasıl oluştuğunu göstermek için kahraman Sir Ralph'e ait şu hikayeyi anlatalım. Bu yiğit insan savaşta ölümle sonuçlanan bir yara aldığı zaman sedyeye konularak gemisine götürülmüş ve sancılarını hafifletir düşüncesiyle başının altına da bir battaniye konulmuş. Gerçekten sancılarının hafiflemesine yardım ettiği için bunun ne olduğunu sormuş. Demişler ki koyduğumuz şey sadece bir battaniyedir. Yarı doğrularak kimin battaniyesi bu diye sormuş. Askerin birinin. Battaniye sahibinin adını öğrenmek isterim. Bu battaniye 42. Alay'dan Duncan Roy adında bir askerin battaniyesidir efendim. Bu gece mutlaka bunu Duncan Roy'a veriniz. Bu hikaye Sydney'in ölürken elinde tuttuğu su bardağını zapten savaş meydanındaki askere vermesi kadar güzeldir. Kendine yardım dinlediniz. Samuel Smiles. Son